Öyleyse davranışını var olmanın uyumsuzluğu konusundaki inancı yönetmelidir. Böyle bir sonuç, anlaşılmaz bir durumun en kısa zamanda terk edilmesini gerektirir mi, gerektirmez mi? Bu soruyu yapmacık dokunaklıklara kapılmadan açık açık sormak haklı bir merakın sonucudur. Ama söylemek bile fazla, ben burada kendi kendileriyle uzlaşmaya hazır insanlardan söz ediyorum.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 Buna karşılık intihar eden kişilerin yaşamın anlamından emin bulundukları da çok olur. Bu çelişkiler süreklidir. Hatta mantık özleminin en çok duyulduğu bu noktada görülmedik ölçüde canlı oldukları bile söylenebilir. Felsefe kuramlarını bu kuramları yayanların davranışlarıyla karşılaştırmak beylik bir şey ama yazının malı olan Krilov, söylenceden doğan Peregrinos, varsayımdan gelen Jules Leguerre bir yana bırakılırsa, yaşamın bir anlamı bulunduğunu yatsıyan düşünürlerden hiçbirinin mantıklarını yaşamayı da yatmaya kadar götürmediğini söylemek gerek. Schopenhauer'un pek zengin bir sofra başında intiharı övdüğünü sık sık anlatıp gülerler. Şakaya alınacak hiçbir şey yok bunda. Acıklığı ciddiye almamak o kadar da ağır bir şey değil.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 bunu açıklamalı. Uyumsuz, ölmeyi mi buyuruyor? Bütün sorunlardan önce bu sorunu el almak, bunu yaparken de bütün düşünce yöntemlerinin eleksiz us oyunlarının dışında kalmak gerek. Nesnel, düşüncenin ne yapıp yapıp her soruna karıştırdığı timbilim, ince ayrımların, çelişkilerin bu araştırmada, bu tutkuda yeri yok. Yalnızca haksız yani mantıklı bir düşünce gerek ona.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 Yalnız açıklığın ışığında sürdürmekle bilebilirim. Bu da uyumsuz uslama dediğim şeydir. Birçokları başladılar buna ama bağlı kaldılar mı şimdilik bilmiyorum. Carey, Jespers, Dünyayı birlik içinde kurmanın olanaksızlığını belirterek, Bu sınırlama kendi kendime getiriyor beni. Ancak belirtmekte kaldığım nesnel bir görüş açısının ardına çekilmeyeceğim yere, kendi kendimin de başkasının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 Uyumsuzun, umudun ve ölümün birbirine karşılık verdikleri bu insan dışı oyunun ayrıcalıklı seyircileridir. O zaman Us bu hem ilkel hem de alabildiğine incelmiş olan dansın figürlerini daha örneklendirmeden de daha kendisi yaşamadan da çözümleyebilir. Uyumsuz duvarlar Derin duygular da büyük yapıtlar gibi bilinçli olarak söylendiklerinden daha fazla anlam taşır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 bütün büyük düşüncelerin önemsiz bir başlangıcı vardır. Büyük yapıtlar çoğu kez bir sokağın dönemecinde ya da bir lokantanın kapısında doğar. Uyumsuzluk da böyledir. Özellikle uyumsuz dünya soyluluğunu bu zavallı doğuştan alır. Kimi durumlarda neler düşündüğü konusunda bir soruya kişinin hiç karşılığını vermesi yapmacık olabilir. Sevilen yaratıklar bunu iyi bilirler. Ama bu karşılık içtense... Boşluğun çok şeyler anlattığı, günlük devinimler zincirinin koptuğu, yüreğin kendisini yeniden düğümleyecek halkayı arayıp da bir türlü bulamadığı şu garip tinsel durumu belirtiyorsa, o zaman uyumsuzluğun ilk belirtisi gibidir. Dekorların yıkıldığı olur. Yataktan kalkma, tramvay, 4 saat daire ya da fabrika, yemek, tramvay, 4 saat çalışma, yemek, uyku, ve aynı uyum içinde salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Çoğu kez kolaylıkla izlenir bu yol. Yalnız bir gün neden yükselir ve her şey bu şaşkınlık kokan bıkkınlık içinde başlar. Başlar. İşte bu önemli. Bıkkınlık makinemsi bir yaşayışın eylemlerinin sonundadır. Ama aynı zamanda bilincin devinimini başlatır. Onu uyandırır. Gerisine yol açar. Gerisi, bilinçsiz olarak yeniden zincire dönüş ya da kesin uyanıştır. Uyanışın ardından sonuç gelir zamanla. İntihar ya da iyileşme. Tek başına ele alınınca bıkkınlıkta tiksindirici bir şey vardır. Burada, iyi bir şey olduğu sonucunu çıkarmam gerekiyor. Çünkü her şey bilinçle başlar. Her şey ancak onunla bir değer taşıyabilir. Bu sözlerin hiç de yeni bir yanı yok. Ama açık olmaları önemli. Bir zaman için uyumsuzun kaynaklarında ufak bir inceleme için yeterlidir bu kadarı. Basit kaygı her şeyin başlangıcındadır. Aynı biçimde ve donuk bir yaşamın bütün günlerinde zaman alıp götürür bizi. Ama ister istemez bir gün gelir bu kez de bizim zamanı taşımamız gerekir. Geleceğe dayanarak yaşarız. Yarın ileride iyi bir işim olunca yaşlandıkça anlarsın. Bu tutarsızlıklara hayran kalmamak elde değil. Çünkü ne de olsa ölmek var işin içinde. Yine bir gün gelir, insan 30 yaşında olduğunu görür ya da söyler. Gençliğini belirtir böylece ama aynı anda zamana göre yerini de belirtir. Zaman içinde yerini alır. Geçmesi gerektiğini söylediği bir eğrinin belirli bir anındadır. Zamanın malıdır. İçinin ürpertiyle dolması üzerine en kötü düşmanı olarak görür onu. Yarını istiyor da bütün benliğinin bundan kaçınması gerekirken yarının gelmesini diliyordu. Etin bu baş kaldırışı uyumsuz budur işte. Bir derece daha aşağı inildi mi yabansılık başlayıverir. Dünyanın yoğun olduğunu fark etmek, bir taşın ne derece yabancı, bizce kavranılmaz olduğunu, doğanın bir görünümün bize ne büyük bir güçle yoksayabileceğini sezinlemek. Her güzelliğin dibinde insana aykırı bir şey yatar ve bu tepeler, gökyüzünün bu tatlılığı, bu ağaç dizeleri kendilerine yüklediğimiz düşsel anlamı hemen o dakikada yitir verirler. Yitirilmiş bir cennet kadar uzaktadırlar bundan böyle. Bin yıllar ötesinden dünyanın temel düşmanlığı yükselir bize doğru. Yüzyıllar boyunca onda yalnız kendisine önceden verdiğimiz biçimleri, çizgileri anlamış olduğumuza göre bundan böyle bu yapmacıklığı sürdürmeye gücümüz yetmediğine göre... Bir saniye için onu anlamaz oluruz. Yeniden kendi kendisi olduğuna göre dünya bizce anlaşılmaz olur. Alışkanlıkla maskelenmiş bu dekorlar ne iseler gene o olurlar. Uzaklaşırlar bizden. Bir kadının alışılmış yüzü altında, aylarca ya da yıllarca önce sevilmiş bir kadını bir yabancı gibi bulduğumuz gibi. Bizi birdenbire böylesine yalnız edivereni bile arzulayabiliriz belki. Ama zamanı gelmemiştir daha. Bir tek şey, dünyanın bu yoğunluğu ve yabancılığı. Uyumsuz budur işte. İnsanlar da insana aykırı bir şeyler, salgılar. Kimi uyanıklık saatlerinde devinimlerinin mekanik görünüşü, anlamdan yoksun pantomimaları, çevrelerindeki her şeyi saçmalaştırır. Bir adam camlı bir bölme ardında telefonla konuşur. Sesi duyulmaz ama istenilen yere ulaşmayan yüz devinimleri, Görülür. Bu adamın niçin yaşadığını sorar insan kendi kendine. İnsanın bile insana aykırılığı karşısında bu rahatsızlık, kendimizi yansıtan görüntü karşısında bu hesaba gelmez düşüş, günümüzün bir yazarının dediği gibi bu bunaltı, bu da uyumsuzdur. Aynı biçimde bazı anlarda bir aynada bize doğru gelen yabancı, kendi fotoğraflarımızda bulduğumuz alışılmış ama yine de kaygı verici kardeş, işte bu. Bu da uyumsuzdur. En sonunda ölüme ve ölümle ilgili duygumuza geliyorum. Bu konuda her şey söylenmiştir. Gözü yaşladıktan kaçınmak da uygun olur. Gene de herkesin sanki hiç kimse bilmiyormuş gibi yaşamasına ne kadar şaşılsa azdır. Gerçekten ölüm deneyi yoktur da ondan. Ancak yaşanan, bilincine varılan şey denenmiş olabilir. Burada olsa olsa başkalarının ölümüyle ilgili bir deneyden söz edilebilir. Bir ilaç yerine başka bir ilaç kullanmak gibi bir şeydir bu. Aklın bir görüşüdür. Buna da hiçbir zaman pek kanmayız. Bu hüzünlü kanı inandırıcı olmaz. Ürperti aslında olayın matematik yanından gelir. Zamanın bizi korkuya düşürmesi, tanıtlamayı yapmasındandır. Çözüm arkadan gelir. Ruh üzerindeki bütün güzel sözler burada, hiç değilse bir zaman için karşıtlarının doğru olduğunun kesin kanıtıyla Karşılaşacaklardır. Bir tokadın iz bırakmaz olduğu bu cansız bedenden ruh silinmiştir. Serüvenin bu ilkel ve kesin yanı uyumsuz duygunun özünü oluşturur. Yazgının ölümcül ışığı altında yararsızlık göz önüne serilir. Durumumuzu koşullandıran kanlı kesinlikler karşısında hiçbir ahlak, hiçbir çaba deneye dayanmayan bir düşünceyle haklı çıkarılamaz. Bir kez daha söylüyorum. Bütün bunlar bol bol yinelenmiş şeyler. Burada kısaca bir sınıflandırma yapmakla bu kesin özleri belirtmekle yetiniyorum. Bütün yazınlarda, bütün felsefelerde boy gösterir bunlar. Her gün konuşmalar bunlarla beslenir. Yeni baştan uydurmak söz konusu değil. Ama ana sorun üzerinde sorular sormamız için bu açık gerçekleri kesin olarak bilmemiz gerekiyor. Bir daha söyleyeyim. Uyumsuz buluşlar değil beni ilgilendiren, onların sonuçları. Bu olgular kesin olarak biliniyorsa hangi sonucu çıkarmalı? Hiçbir şeyi atmamak için nereye kadar gitmeli? isteyerek ölmeli mi yoksa ne olursa olsun umut mu etmeli? İşe girişmeden önce aynı dökümü akıl düzleminde de yapmak zorunlu. Aklın ilk işi doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Yine de düşünce kendi kendisine Yönelince ilk bulduğu bir çelişkidir. Burada inandırıcı olmaya çalışmak boşuna. Yüzyıllardan beri hiç kimse Aristo'nun tanıtlamasından daha açık, daha kıvrak bir tanıtlama getiremedi bu konuda. Bu kanıların sık sık gülünç düşürülen sonucu kendi kendilerini yıkmalarıdır. Çünkü her şeyin doğru olduğunu söylemekle karşıt kesinlemenin de doğru olduğunu kesinleriz. Bunun sonucu olarak da kendi savımızın yanlış olduğunu çünkü karşıt kesinleme onun doğru olabileceğini benimsemez. Her şeyin yanlış olduğu söylenirse bu kesinleme de yanlış olur. Yalnız bizimkinin karşıtı olan düşüncenin yanlış olduğu ya da yalnız bizimkinin doğru olduğu bildirilirse o zaman da sonsuz sayıda doğru ya da yanlış yargıları benimsemek zorunda olduğumuzu görürüz. Çünkü doğru bir kesinleme ileri süren kimse aynı zamanda onun doğru olduğunu da söylemiş olur. Bu böylece sonsuza kadar gider. Bu kısır döngü kendi kendisi üzerine eğilen aklın baş döndürücü bir dönüş içinde silinip gittiği bir dizinin ilkinden başka bir şey değil. Bu aykırılıkların basitliği bile indirgenmez. Kavranılmaz olmalarına yol açar. Ne kadar söz oyunu ne kadar mantık cambazlığı yaparsak yapalım anlamak birleştirmektir. En ileri girişimlerinde bile aklın derin isteği, insanın evreni karşısındaki bilinçsiz duygusuna varır. İçli dışlılık gereksinimidir, aydınlık isteğidir. Bir insan için dünyayı anlamak, onu insanlara indirgemek, ona damgasını basmaktır. Kedinin evreni, karıncaların evreni değildir. Her düşünce insan biçimseldir, gerçeğinin başka anlamı yok. Aynı biçimde, Gerçeği anlamaya çalışan akıl ancak onu düşünce terimlerine indirgediği zaman gereksiniminin karşılandığını düşünebilir. İnsan evrenin de sevip acı çekebileceğini benimseseydi uzlaşmış olurdu. Düşünce olguların değişken aynalarında hem bu olguları hem de kendi kendilerini tek bir ilkede özetleyebilecek ölümsüz bağıntılar bulabilseydi bir düşünce mutluluğundan söz edilebilirdi. Mutlular söyleni de bunun gülünç bir benzeri olurdu ancak. Bu birlik özlemi, bu mutlak isteği, insan dramının temel devinimini ortaya koyar. Ama bu özlemin var olması hemen giderilmesi gerektiği anlamına gelmez. Çünkü isteği fetihten ayıran uçurumu aşar da. Parmenides ile birlikte birin ne olursa olsun gerçekliğini kesinlersek tüm birliği kesinleyen ama bu kesinlemesiyle hem kendi ayrılığını hem de çözümlemek savında olduğu çeşitliliği kanıtlayan bir aklın gülünç çelişkisine düşmüş oluruz. Bu ikinci kısır döngü umutlarımızı boğmaya yeter. Bunlar da apaçık gerçekler. Kendi başlarına değil kendilerinden çıkarılabilecek sonuçlar bakımından ilginç olduklarını bir kez daha söyleyeceğim. Başka bir açık gerçek biliyorum. İnsan ölümlüdür diyor bana. Bununla birlikte... Bundan aşırı sonuçlar çıkarmış düşünürler sayılabilir. Bu denemede bildiğimizi sandığımızla gerçekten bildiğimiz arasındaki sürekli ayrılığı, yaşadığımız boyuna işle, gerçekten duyduğumuzda yaşamamızı alt üst edecek düşüncelerle yaşamamızı sağlayan yapmacık bilgisizliği durmamacısına başvurulacak bir şey olarak görmek gerek. Aklın bu içinden çıkılmaz çelişkisinde bizi kendi yaratılışlarımızdan ayıran kopmayı bütünüyle kavrayacağız. Akıl, umutlarının kımıltısız dünyasında sustuğu sürece her şey özleminin birliğinde yansıyarak düzenlenir. Ama ilk deviniminde bu dünya çatlar ve yıkılır. Sayısız ışıltılı parçalar sunulur bilgisine. Bize gönül esenliği verecek bildik ve durgun yüzeyini bir daha kurabilmekten umudu kesmek gerekir. Yüzyıllardan beri yapılmış araştırmalardan, Bunca düşünürün, bunca el çekişinden sonra iyice biliyoruz ki, bütün bilgimiz için geçerlidir bu. İnsan düşüncesinin bir anlam taşıyabilecek biricik tarihini yazmak gerekseydi, yapılacak şey birbirini kovalayan pişmanlıklarının ve güçsüzlüklerinin tarihini yazmak olurdu. Gerçekten de kim hakkında, ne hakkında bunu biliyorum diyebilirim. İçimdeki bu yüreği duyabiliyorum, var olduğu yargısına varıyorum. Bu dünyaya dokunabiliyorum. Onun da var olduğu yargısına varıyorum. Bütün bilgim burada duruyor. Gerisi kurmaca. Çünkü varlığından emin olduğum bu beni. Kavramaya çalıştım mı, onu tanımlamaya, özetlemeye çalıştım mı, parmaklarım arasından akıp giden bir su veriyor. Bürünebildiği bütün yüzleri bir bir çizebilirim. Ona bütün verilenleri, bu eğitimi, bu kökü, bu ateşliliği ya da bu susmaları, bu büyüklüğü ya da düşüklüğü de bir bir çizebilirim. Ama yüzlerin toplamı yapılmaz. Benim olan bu yürek bile hep tanımlanmaz kalacak benim için. Varoluşum hakkında vardığım bu kesinlikle, bu güvene vermeye çalıştığım öz arasındaki çukur hiçbir zaman dolmayacak. Kendi kendime yabancı kalacağım, hep. Mantıkta olduğu gibi tim bilimde de gerçekler vardır. Ama gerçek. Yoktur. Sokrates'in kendini tanı sözünün değeri, günah çıkarma yerlerimizin erdemli ol sözünün değerini aşmaz. Bir özlemle birlikte bir bilgisizlik de belirtirler. Büyük konular üzerinde kısır oyunlardır bunlar. Yaklaştırma oldukları ölçüde geçerlidirler ancak. İşte yine ağaçlar, sertliklerini biliyorum. İşte su, tadını duyuyorum. Otların ve yıldızların bu kokuları gece, gece, Yüreğin rahata erdiği kimi akşamlar, erkinliğini ve güçlerini duyduğum bu dünyayı nasıl yatsıyabilirim? Yine de bu yeryüzünün bütün bilimi beni bu dünyanın benim olduğuna inandırabilecek hiçbir şey vermeyecek. Onu bana anlatıyorsunuz. Bana onu sınıflandırmasını öğretiyorsunuz. Yasalarını sayıyorsunuz. Ben de bilme susuzluğum içinde bunların doğru olduklarını kabul ediyorum. Mekanizmasını tanıtlıyorsunuz. Umudum büyüyor. Sonunda bu sihirli ve karma karışık evrenin, atoma, atomun da elektron'a indirgendiğini öğretiyorsunuz bana. Bütün bunlar güzel. Gerisini de anlatmanızı bekliyorum. Ama siz bana elektronların bir çekirdek çevresinde toplandıkları görünmez bir gezegenler takımından söz ediyorsunuz. Bu dünyayı bana bir imgeyle açıklıyorsunuz. O zaman dönüp dolaşıp şiire geldiğinizi anlıyorum. Hiçbir zaman bilemeyeceğim. Buna kızmaya zamanım mı var? Şimdiden kuram değiştirdiniz. Böylece bana her şeyi öğretmesi gereken bu bilim varsayımda sona eriyor. Bu açıklık benzetmeye gömülüyor. Bu kararsızlık sanat yapıtında eriyip gidiyor. Bunca çabanın ne gereği vardı? Bu tepelerin tatlı çizgileri, bu çarpıntılı yürek üzerinde akşamın eli çok daha fazlasını öğretiyor bana. Başladığım noktaya geldim. Anlıyorum. Bilim yoluyla olguları kavrayıp sayabilirsem de dünyayı kavrayamam. Bütün engebelerini parmağımla izleyecek olsam bundan fazlasını bilemezdim. Siz de tutmuş, kesin ama hiçbir şey öğretmeyen bir betimlemeyle bilgi vereceğini ileri süren ama hiç mi hiç kesin olmayan varsayımlar arasında bir seçim yapmamı söylüyorsunuz. Kendi kendime de, dünyaya da yabancıyım. Yardım umabileceğim tek şey de bir şeyi kesinlemeye yeltenir yeltenmez, kendi kendini yatsıyan bir düşünce. Beni ancak bilmeye ve yaşamaya yanaşmadığım sürece esenliğe kavuşturan, fetih istekleri, her türlü saldırıyı boşa çıkaran duvarlara çarptıran bu koşul nedir? İstemek, aykırılıklara yol açmaktır. Aldırmazlığın, yüreğin uykusunun ya da ölümcül vazgeçişlerin verdiği bu zehirli esenliğin doğması için düzenlenmiş her şey. Böylece akıl da kendi tarzında bu dünyanın uyumsuz olduğunu söylüyor bana. Karşıtı, kör mantık, her şeyin açık olduğunu ileri sürsün istediği kadar. Ben kanıtlar bekliyordum ve haklı olmasını diliyordum. Ama yüksekten atan bunca yüzyıl, çok güzel konuşan, inandırmasını çok iyi bilen bunca insan ne olursa olsun, bunun yanlış olduğunu biliyorum. Hiç değilse bu düzlemde bilemiyorsam, Mutlu değilim demektir. Bu evrensel, uygulamacı ya da ahlaksal akıl, bu yazgıcılık, her şeyi açıklayan bu ulamlar, dürüst insanı güldürecek şeyler, düşünceyle hiçbir ilgileri yok. Derin gerçeğini, yani zincirlenmişliğini yatsıyorlar onun. Bu anlaşılmaz, sınırlı evrende insan yazgısı bundan sonra bir anlam kazanıyor. Bir akla aykırılar topluluğu, onu sonuna kadar çevreliyor. Uyumsuz duygusu geri gelmiş ve şimdi iyice düzenlenmiş açık görüşlülüğü içinde aydınlanıyor, belirginleşiyor. Dünyanın uyumsuz olduğunu söylüyor ve fazlasıyla hızlı gidiyordum. Bu dünya aslında akla uygun değil. Onun hakkında bütün söyleyebileceğimiz bu. Ama uyumsuz olan, bu akla aykırı ile çağrısı insanın en derin yerinde çınlayan bu çılgın açıklık isteğinin karşı karşıya gelmesidir. Uyumsuz, Dünyaya bağlı olduğu kadar da insana bağlıdır. Şimdilik aralarındaki tek bağdır. Yarattıkları nasıl yalnız kin perçinleyebiliyorsa, o da onları öylece çiviler birbirine. Serüvenimin sürdüğü bu ölçüsüz evrende açıklıkla seçebileceğim yalnız bu. Burada duralım. Yaşamla bağıntılarımı düzenleyen bu uyumsuzluğu doğru sayarsam dünyanın görünümleri önünde beni saran bu duyguyla bilimsel araştırmaların zorunlu kıldığı bu açık görüşlülüğü benliğime sindirirsem, bu kesinlikler uğruna her şeyden el çekmeli. Sürdürülebilmeleri için onlara gözümü kırpmadan bakmalıyım. Her şeyden önce davranışımı onlara göre ayarlamalı, onları bütün sonuçlarında izlemeliyim. Burada dürüstlükten söz ediyorum. Ama düşünce bu çöllerde yaşayabilir mi? İlkin bunu bilmek istiyorum.'' Şimdiden biliyorum ki düşünce hiç değilse girdi bu çöllere. Ekmeğini buldu orada. O zamana kadar boş görüntülerle beslendiğini orada anladı. İnsan düşüncesinin en zorlayıcı yönelişlerinden birkaçının ortaya çıkmasına yol açtı. Uyumsuzluk onaylandığı andan sonra bir tutkudur. Tutkuların en can alıcısıdır. Ama tutkularımızla yaşayabilecek miyiz? yaşayamayacak mıyız? Yüreğimizi bir yandan coştururken bir yandan da yakacak olan derin yasaları. Benimseyecek miyiz? Benimsemeyecek miyiz? İşte bütün sorun bu. Bununla birlikte bizim ortaya atacağımız sorun bu değil şimdilik. Bu deneyin odağındadır o. Sırası gelince ona da döneceğiz. Çölden doğan bu atılımları, bu yönelişleri tanıyalım daha çok. Bunları bir bir saymak yetecektir. Bunları da Herkes biliyor bugün. Akla aykırının haklarını savunacak insanlar her zaman çıkmıştır. Alçalmış düşünce diyebileceğimiz şeyin geleneği hiçbir zaman canlılığını yitirmedi. Akılcılığın eleştirisi o kadar çok yapıldı ki bir daha yapılması gereksizmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte çağımızda sanki şimdiye kadar hep önden yürümüş gibi akıl sendel etmek için türlü yollara başvuran aykırı öğretilerin yeniden doğduklarını... Görüyoruz. Ama bu aklın umutlarının canlılığını kanıtlar belki, etkenliğini kanıtlamaz. Tarih düzleminde bu iki tutumun sürekliliği, bütünlük özlemiyle kendisini sıkı sıkı kuşatan duvarlar hakkında edinebileceği açık görüntü arasında parçalanan insanın temel tutkusunu açıklıyor. Ama akla yöneltilen bu saldırılar hiçbir zaman bizim çağımızdaki kadar canlı olmadı belki de. Zarastostra'nın zorlu haykırışından rastlantı dünyanın eski soyluluğudur bu. Üzerlerinde hiçbir ölümsüz istemin isteği bulunmadığını söylediğim zaman onu bütün nesnelere geri verdim. Değişinden beri Kikregard'ın ölümcül hastalığından ardında hiçbir şey bırakmadan ölümde sona eren bu dertten beri uyumsuz düşüncenin anlam yüklü, azap verici yönelimleri birbirini kovaladı. Hiç değilse bu ayrım çok önemli, akla aykırı ve dinsel düşüncenin yönelimleri. Jaspers'tan Heidegger'e, Kikregartan, Chestova, Olgucular'dan Scheller'e kadar mantık düzlemiyle ahlak düzlemi üzerinde özlemleriyle akraba, yöntemleri ya da amaçlarıyla birbirlerinin karşıtı olan bütün bu düşünceler ailesi aklın geniş yolunu kapatmaya, gerçeğin doğru yollarını bulmaya çabaladılar. Şu bilinen ve yaşanmış düşünceleri söylemek istiyorum burada. Gözlükleri şey ne olursa ya da ne olmuş olursa olsun. Hepsi de çelişkinin, uyumazlığın, bunaltının ya da güçsüzlüğün egemen olduğu bu anlatılmaz evrenden yola çıktılar. Ortak yanları da buraya kadar ortaya çıkarılmış olan yönelimlerdir. Onlar için de en önemli şeyin bu buluşlardan çıkarabildikleri sonuçlar olduğunu söylemek gerekir. Bu o kadar önemlidir ki bunların ayrı ayrı incelenmeleri gerekecektir. Ama şimdilik yalnız buluşlarıyla ilk deneyleri söz konusu. Yalnız uyarlıklarını görmek söz konusu. Felsefelerini ele almak kendini beğenmişlik olur belki. Ama ortak iklimlerini duyurmak ne de olsa hem olanaksız değil hem yeterli. Heidegger insan koşulunu soğudukça ele alır. Sonra da bu yaşamın alçalmış olduğunu bildirir. Tek gerçek, bütün varlıklar katındaki kaygıdır. Dünyada ve oyalanmaları arasında kendini yitirmiş insan için bu kaygı çabucak geçip giden kısacık bir korkudur. Ama bu korku kendi bilincine varmaya görsün. Bunalım olur. Uyanık insanın sürekli iklimi olur. Varoluş kendini yeniden bulur bu iklimde. Bu felsefe öğretmeni titremeden, hem de dünyanın en soyut diliyle insan yaşamının kısa ve simli niteliğinin insanın kendisinden daha temelli olduğunu yazar. Kant'la ilgilenir ama soyaklın sınırlı niteliğini tanımak için ilgilenir. Bu kaygı ona gerçekte uslama ulamlarıyla karşılaştırılınca o kadar yüksek görünür ki, yalnız onu düşünür, yalnız ondan söz eder. Yüzlerini sayar onun, alelade insan onu benliğinde düzlemeye, Zayıflatmaya çalıştığı zaman sıkıntıdır bu yüz. Düşünce ölümü incelediği zaman da ürperdi. O da bilinci uyumsuzdan ayırmaz. Ölüm bilinci kaygının çağrısıdır ve o zaman yaşam bilinç aracılığıyla kendi kendine sorar soruyu. Bunalımın ta kendisinin sesidir. Atsız bir kişi olarak gitmişliğinden çıkıp geri dönmesini ister. Ona göre de uyumamalı. Tükenişe kadar uyanık durmalıdır. Bu uyumsuz dünyada durur. Onun geçici niteliğini gösterir. Yıkıntılar ortasında yolunu arar. Jespers her türlü varlık biliminden umudunu keser. Çünkü her türlü arılığı yitirmiş olduğunu düşünür. Görünüşlerin ölümcül oyununu aşkınlaştıracak hiçbir şeye varamayacağımızı bilir. Düşüncenin sonunun başarısızlık olduğunu bilir. Bize tarihin sunduğu tinsel serüvenler üzerinde durur her öğretinin çatlak yanını, her şeyi kurtaran göz aldanmasını, hiçbir şeyi saklamamış öğütlemeyi amansızca gözler önüne serer. Bilme olan kesinlik kazanlığı, hiçliğin tek gerçek, çaresiz umutsuzluğun biricik tutum olarak göründüğü bu altüst olmuş dünyada, Arya'nın tanrısal gizlere götüren ipini bulmaya çalışır. Chesto da tek düzeliği hayranlık veren koca bir yapıt boyunca, durmamacasına aynı gerçeklere doğru uzanarak en sıkı öğretinin, en evrensel akılcılığın da sonunda hep insan düşüncesinin akla aykırılığına takıldığını kanıtlar, durur. Alaylı kesinliklerin, aklı değerden düşüren gülünç çelişkilerin hiçbiri gözünden kaçmaz. Onu bir tek şey ilgilendirir. Bu da aykırılıktır. İster yürek, ister kafa tarihine bağlansın. Dostoyevski'nin ölüm mahkumu deneyleri Nietzsche'nin düşüncesinin kızgın serüvenleri, Hamlet'in ilençleri ya da Ibsen'in acı aristokrasisi içinde, çaresizin karşısında insan ayaklanışının izini bulur, onu aydınlatır, ona bütün büyüklüğünü verir, aklın dayanaklarını yatsır. Yalnız bütün kesinliklerin taş olduğu bu renksiz çöl ortasında, adımlarını biraz olsun daha kararlı atmaya başlar. Belki de hepsinin en çekicisi olan Kikregard, hiç değilse yaşamının bir bölümünde anlamsızı bulmaktan da iyisini yapar. Sessizliklerin en kesini susmak değil, konuşmaktır diye yazan adam, ilkin hiçbir gerçeğin mutlak olmadığını, özünde olanaksız bir yaşamı doyurucu kılamayacağına kesinlikle inanır. Bilginin doncuyanıdır. takma atları, çelişkileri çoğaltır. Şu alaycı tinselcilik kitabı olan baştan çıkarıcının günlüğüyle birlikte, erdem konuşmalarını yazar. Avuntuları, ahlakı, her türlü rahatlık ilkesini yatsır. Yüreğinde duyduğu bu dikenin acısını uyuşturmayı aklından bile geçirmez. Tam tersine uyandırır onu. çarmağa gerilmekten hoşnut bir çarmağa gerilmişin umutsuz sevinci içinde. Parçası parçasına bir şeytan ulamı kurar. Açık görüşlülük, yatsıma, güldürü. Aynı zamanda hem içli hem alaycı olan bu yüz, arkalarından ruhun derinliğinden kopmuş bir çığlık gelen bu görüş değiştirmeler, kendini aşan bir gerçekle saç saça, baş başa uyumsuz düşüncenin ta kendisidir. Kikregart'ı sevgili yoldan çıkışlarına götüren tinsel serüven de, dekorlarından yoksun kalmış, ilk tutarsızlığına dönmüş bir deneyin kargaşasında başlar. Bambaşka bir düzlem, yöntem düzlemi üzerinde Husserl ile olgucular da dünyayı çeşitliliği içinde yeniden kurar. Aklın yükseltici gücünü yatsırlar. Tinsel evren alabildiğine zenginleşir onlarla. Bir gül yaprağı, bir kilometre taşı ya da bir insan eli, aşk, istek ya da çekim yasaları kadar önemlidir. Düşünmek, birleştirmek değildir artık. Görünüşü büyük bir ilkenin yüzü altında dost kılmak değildir. Düşünmek, görmeyi dikkatli olmayı yeniden öğrenmektir. Bilinci yönetmektir. Her düşünceyi, her imgeyi Proust'un yaptığı gibi bir ayrıcalıklı nokta durumuna getirmektir. Aykırı bir biçimde her şey ayrıcalıklıdır. Düşünceyi doğrulayan şey son sınırına ulaşmış bilinçliliğidir. Yine de Husserl'in davranışı, Kriegard ya da Chestov'un davranışından daha olumlu olmak için başlangıçta aklın alışılmış yöntemini yatsır. Umudun umudunu kırar. Sezgimizin ve gönlümüzün önüne zenginliğinde insana aykırı bir şeyler bulunan, uçsuz, bucaksız bir olaylar çoğalımı serer. Bu yollar ya bütün bilimlere götürür ya da hiçbirine. Bu da burada, araç amaçtan daha önemlidir demeye gelir. Bilmek yolunda bir tutum söz konusudur yalnız. Bir avuntu değil, bir kez daha, hiç değilse başlangıçta. Bu düşüncelerin derin akrabalıklarını sezmemek elde mi? Umudu dışarıda bırakan ayrıcalıklı bir nokta çevresinde toplandıklarını görmemek elde mi? Ya her şey bana açıklansın istiyorum ya da hiç. Ama yüreğin bu çığlığı karşısında akıl güçsüzdür. Ruh bu gereksinimle arıyor. Çelişkilerden, saçmalamalardan başka bir şey bulamıyor. Anlamadığımın dayandığı bir şey yok. Dünya bu akla aykırılarla dolu. Anlamını kavrayamadığım bu dünya aslında uçsuz bucaksız bir akla aykırılıktan başka bir şey değil. Bir kez olsun işte bu açık diyebilsek her şey kurtulmuş olur. Ama bu insanlar birbirleriyle yarışırcasına hiçbir şeyin açık olmadığını, her şeyin kaos olduğunu, insanın ancak kendisini çevreleyen duvarlar hakkında açık görüşlülüğü ve kesin bilgisi bulunduğunu söylüyorlar. Bütün bu deneyler birbirine uyuyor. Bir noktada kesişiyorlar. En son sınırlarına ulaşmış düşünce bir yargı vermeli. Sonuçlarını seçmelidir. İntihar ile yanıt burada yer alır. Ama ben araştırma sırasını tersine çevirmek ve günlük edimlere gelmek üzere bilgi serüveninden yola çıkmak istiyorum. Burada anılan deneyler hiç bırakılmaması gereken çölde doğmuşlardır. Hiç değilse nereye kadar vardıklarını bilmek gerekir. Çabasının bu noktasında... Kendini akla aykırının karşısında bulur insan. Mutluluk ve akıl isteğini duyar içinde. Uyumsuz, insanın çağrısıyla dünyanın akla uyumaz susuşu arasındaki bu karşılaştırmadan doğar. İşte bunu unutmamalı. İşte buna dört elle sarılmalı. Çünkü bir yaşamın bütün sonucu bundan doğabilir. Akla aykırı, insanın özlemi ve bunların baş başa verişinden doğan uyumsuz, işte zorunlu olarak bir yaşamın erişebileceği, bütün mantıkla sonuçlanması gereken dramın üç kahramanı. Felsefece intihar. Uyumsuz duygusu bu kadarcıkla uyumsuz kavramı olmaz. Onun temelini atar o kadar. Evren konusunda bir yargıya vardığı kısacık an bir yana onda özetlenmez. Sonra daha ileriye gitmek kalır ona. Canlıdır. Yani ya ölmesi ya daha ilerilere doğru yankılanması gerekir. Bir araya getirdiğimiz konular için de böyle. Ama burada da beni ilgilendiren eleştirisi başka bir biçim, başka bir yer isteyecek yapıtlar ya da düşünürler değil. Sonuçlarında ortak olan şeyin bulunmasıdır. Düşünürler belki de hiçbir zaman bu denli farklı olmamıştır. Yine de yola çıktıkları dinsel görünümlerin aynı olduğunu görüyoruz. Yine böylece hiç benzeşmeyen bilimler içinde yollarının sonundaki haykırış da Aynı biçimde çınlar. Sözü geçen düşünürlerin ortak bir iklimi bulunduğu iyice seziliyor. Bu iklimin öldürücü olduğunu söylemek, pek o kadar da sözcükler üzerinde oynamak sayılmaz. Bu boğucu gök altında yaşamak, bu iklimden çıkmamızı ya da kalmamızı buyurur. Birinci durumda oradan nasıl çıkıldığını, ikinci durumda ise neden kalındığını bilmek söz konusudur. Böylece, İntihar sorununu ve varoluşçu felsefenin sonuçlarına gösterilebilecek ilgiyi tanımlamış oluyorum. Daha önce düz yoldan bir an ayrılmak istiyorum. Buraya kadar uyumsuzu dışarıdan sınırlayabildik. Bununla birlikte bu kavramın ne ölçüde aydınlık olduğunu sorabilir, dolaysız çözüm yoluyla da bir yandan anlamını öte yandan getirdiği sonuçları bulmaya çalışabiliriz. Bir suçsuzu Canavarca bir cinayetle suçlandırırsam, erdemli bir adama, öz kız kardeşine göz diktiğini söylersem, bana bunun saçma olduğunu söyleyecektir. Bu kızmanın gülünç bir yanı var ama derin nedeni de var. Erdemli insan bu karşılıkla, kendisine yüklediğim eylemle bütün yaşamının ilkeleri arasındaki kesin karşıtlığı açıklar. Bu uyumsuzdur demek, bu olanaksızdır demektir. Aynı zamanda bu... Çelişkilidir demektir de bir adamın silahsız olarak bir mitral gözlüler topluluğuna saldırdığını görürsem eyleminin uyumsuz olduğu yargısına varırım. Ama ancak onun niyetiyle kendisini bekleyen gerçek arasında bulunan oransızlık, onun gerçek güçleriyle güttüğü amaç arasında kavrayabildiğim çelişki dolayısıyla böyledir bu. Bir kararın uyumsuz olduğu kanısına da bu kararı olayların buyurduğu bir kararla karşılaştırarak vararız. Yine aynı biçimde uyumsuz yoluyla kanıtlamayı da bu uslamanın sonuçlarını kurmak istediğimiz mantıksal gerçekle karşılaştırarak yaparız. En basitinden en karışığına kadar bütün bu durumlarda uyumsuzluk, karşılaştırmanın terimleri arasındaki uzaklık büyüdüğü ölçüde büyük olacaktır. Uyumsuz evlenmeler vardır, uyumsuz meydan okumalar, kinler, susuçlar savaşlar hatta barışlar vardır. Bunların hepsinde de uyumsuzluk bir karşılaştırmadan doğar. Öyleyse uyumsuzluk duygusunun bir olay ya da bir izlenimin basit incelemesinden doğmadığını, bir durumla belirli bir gerçek arasındaki, bir eylem ile onu aşan dünya arasındaki karşılaştırmadan fışkırdığını söyleyebilirim. Uyumsuz her şeyden önce bir kopuştur. Karşılaştırılan öğelerin ne birinde ne de öbüründedir karşılaştırmalarından doğar. Öyleyse akü düzleminde uyumsuzun, insanda da böyle bir eğretlemenin bir anlamı varsa dünyada da olmadığını, ortak varlıklarında bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdilik onları birleştiren tek bağdır. Bu kesinliklerle yetinirsem insanın ne istediğini biliyorum, dünyanın ona ne sunduğunu biliyorum demektir. Şimdi onları birleştiren şeyi de bildiğimi söyleyebilirim daha ötesini derinleştirmek gereksinimini duymuyorum. Arayana tek bir kesinlik yeter. İş, bundan bütün sonuçları çıkarmakta. Dolaysız sonuç, aynı zamanda bir yöntem kuralıdır da. Böylece ortaya konulan benzersiz üçlemenin hiç de olağanüstü bir yanı yok. Ama deneyin verileriyle bir ortak yanı varsa, o da aynı zamanda hem son derece basit hem de son derece karışık olması. Bu bakımdan niteliklerin ilki bölünmezliğidir. Terimlerinden birini yıkmak, onu bütünüyle yıkmak demektir. İnsan kafasının dışında uyumsuz olamaz. Uyumsuz da her şey gibi ölümle biter böylece. Ama bu dünyanın dışında da uyumsuz olamaz. İşte bu ilkel ölçüye göre uyumsuz kavramının temel olduğuna ve gerçeklerimin birincisi olarak belirlenebileceği yargısına varıyorum. Yukarıda anılan yöntem kuralı burada beliriyor. Bir şeyin gerçek olduğu yargısına varmışsam onu korumam gerekir. Bir soruna çözüm bulmak istiyorsam hiç değilse bu çözüm aracılığıyla sorunun terimlerinden birini atmamam gerekir. Benim için biricik veri uyumsuz. İş buradan nasıl çıkılacağını bir de intiharın bu uyumsuzdan çıkarılacak bir sonuç olup olmadığını bilmek. Araştırmalarımın birinci ve aslında... Tek koşulu, beni ezen şeyi korumak, sonuç olarak onda temel saydığım şeye saygı göstermek. Şimdi onu bir karşılaştırma, dinmez bir çarpışma olarak tanımlamış bulunuyorum. Bu uyumsuz mantığı sonuna kadar götürerek, bu çarpışmanın tam bir umut yokluğunu, bunun umutsuzlukla hiçbir ilgisi yok, sürekli yatsımayı, bunu vazgeçişle karıştırmamalı ve bilinçli yetinmezliği gerektirdiğini onaylamak zorundayım. Bu gereklilikleri yıkan, ortadan kaldıran ya da yücelten her şey hepsinden önce de kopmayı yıkan razı oluş uyumsuzu yıkar. O zaman öne sürülebilecek tutumu değerden düşürür. Uyumsuz ancak kendisine razı olunmadığı ölçüde bir anlam taşır. Bütünüyle tinsel görünen açık bir olgu vardır. İnsanın her zaman kendi gerçeklerinin pençesinde olduğu kim gerçekleri benimsedikten sonra onlardan bir daha kopamaz insan. Ödemek de gerek biraz. Uyumsuzun bilincine varmış kişi ayrılmamasıya bağlanmıştır ona. Umutsuz ve umutsuzluğunun bilincine varmış kişi geleceğin değildir artık. Kuraldandır bu ama yaratıcısı olduğu evrenden sıyrılmak için çaba göstermesi de kuraldandır. Yukarıda söylenenlerin hepsi bu aykırılık göz önüne alındığı zaman bir anlam taşır ancak bu bakımdan Şimdi insanların akılcılığın bir eleştirisinden başlayarak uyumsuz iklimi tanıma ve bundan sonuç çıkarma biçimlerini incelemekten daha aydınlatıcı bir şey olamaz. Varlıkçı felsefelerle yetinmek gerekirse ayrıksız olarak hepsinin bana kaçışı salık verdiklerini görüyorum. Garip bir uslamayla, insansalla sınırlı, kapalı bir evrende aklın yıkıntıları üzerinde uyumsuzdan yola çıktıktan sonra Kendilerini ezeni tanrılaştırıyor, ellerini boş bırakan şeyde bir umut nedeni buluyorlar. Bu zorlama umudun özü hepsinde de dinsel, üzerinde durulmaya değer. Burada örnek vermek amacıyla Chestova ve Kierkegaard'a özgü birkaç yönelimi çözümleyeceğim yalnız. Ama Jespers karikatüre kadar götürülünce bize bu tutumun bir ana örneğini sağlayacaktır. Gerisi daha açık olacaktır onun yardımıyla. Aşkınlığı gerçekleştirmekte de güçsüz, deneyin derinliklerine inmekte de yetersiz, başarısızlıkla alt üst olmuş bir evrenin bilincine varmış bir durumdadır. İlerleyecek ya da hiç değilse bu başarısızlıktan sonuçlar çıkaracak mıdır? Hiçbir yenilik getirmez. Deneyde güçsüzlüğün kanıtından başka bir şey bulamamıştır. Doyurucu bir ilkeye varmak için de hiçbir dayanağı yoktur. Bununla birlikte kendisinin de söylediği gibi, doğrulamasız olarak hem aşkını hem deneysel varlığı hem de yaşamın insan üstü anlamını bir çırpıda kesinliği verir. Başarısızlık, her türlü açıklamanın ve olanak alanına gelebilecek her türlü yorumlamanın ötesinde hiçliği değil, aşkın varlığını göstermiyor mu? İnsan güveninin kör bir edimiyle birdenbire her şeyi açıklayıveren bu varlığı, genelin ve özenin anlaşılmaz birimi diye tanımlar. Uyumsuz, Sözcüğün en geniş anlamında ''Tanrı olur böylece.'' Bu anlama güçsüzlüğü de her şeyi aydınlatan varlık. Mantık açısından böyle bir uslamayı getiren hiçbir şey yoktur. Buna bir sıçrama diyebilirim. Aykırı biçimde Jespersen aşkınlık deneyini gerçekleştirilmez kılmak konusunda da yapması, bu konuda gösterdiği sonsuz sabrı anlaşılıyor. Öyle ya, bu oranlama ne kadar ele gelmez bir şeyse, bu tanım o derece boş, bu aşkınlık da onun için o derece gerçek oluyor. Çünkü bunu kesinlemekte gösterdiği tutku, açıklama gücüyle dünya ve deneyin akla aykırılığı arasında uzaklıkla orantılı. Anlaşılıyor ki, Jaspers dünyayı ne kadar köktenci bir biçimde açıklamak istiyorsa, aklın ön yargılarını yıkmakta o kadar büyük bir çaba gösteriyor. Alçalmış düşüncenin bu havarisi, Varlığı bütün derinliğinde yeniden canlandıracak şeyi bu alçalışın son noktasında bulur. Gizemci düşünce bizi bu yollara alıştırdı. Bunlar da herhangi bir düşünce tutumu kadar geçerli. Ama ben şimdilik bir sorunu ciddiye alır gibi davranıyorum. Bu tutumun genel değeri üzerinde, aydınlatma gücü üzerinde ön yargıda bulunmadan, kendi benimsediğim koşullara uyup uymadığını Beni ilgilendiren çatışmaya uygun düşüp düşmediğini incelemek istiyorum yalnız. Böylece Chessow'a dönüyorum. Bir yorumcu onun ilgiyle değer bir sözünü anlatır. Tek çıkar yol, insan yargısı için bir çıkış yolu bulunmayan yerdedir, diyor. Böyle olmasaydı, Tanrı'yı ne yapacaktık? Kişi ancak olanaksızı elde etmek için Tanrı'ya yönelir. Olabilene gelince insanlar yeter onu bulmaya. Bir Chestov felsefesi varsa bu felsefenin bütünüyle burada özetlendiğini söyleyebilirim. Çünkü Chestov, tutkulu çözümlerinin sonunda her türlü yaşamın temel uyumsuzluğunu bulduğu zaman işte uyumsuz demez hiç, işte Tanrı, ona bağlanmak gerekir, bizim akıl ulamlarımızın hiçbirine uymasa bile'' der. Rus filozofu karışıklığa yer bırakmamak için bu Tanrı'nın belki kinler ve nefret verici, Anlaşılmaz ve çelişkili olduğunu bile çıtlatır. Ama Tanrı'nın yüzü ne ölçüde çirkinse, Çestov o ölçüde kesinler onun gücünü. Büyüklüğü tutarsızlığıdır. Kanıtı da insansal olmaması. Ona sıçramak ve bu sıçramayla akılsal aldanmalardan kurtulmak gerekir. Böylece Çestov için uyumsuzun benimsenmesi, uyumsuzun kendisiyle zamandaştır. Onu görüp tanımak, onu benimsemektir. Düşüncesinin bütün mantıksal çabası da uyumsuzu gün ışığına çıkarmak, böylece onun getirdiği uçsuz bucaksız umudu aynı anda fışkırtı vermektir Bir kez daha söylüyorum. Geçersiz değil bu tutum. Ama ben burada bir tek sorun ve onun bütün sonuçları üzerinde durmakta direniyorum. Bir düşüncenin ya da bir inanç ediminin dokunaklığını inceleyecek değilim. Bunu yapmak için bütün bir yaşam var önümde. Biliyorum ki bir akılcı, Chesto'nun tutumunu sinirlendirici bulur. Ama Chesto'nun akılcıya karşı haklı olduğunu da seziyorum. Uyumsuzun buyruklarına bağlı kalıyor mu, kalmıyor mu? Ben yalnızca bunu bilmek istiyorum. Uyumsuz, umudun karşıtı olarak benimsenirse, Chesto için, varlıkçı düşüncenin uyumsuzu varsaydığı ama onu yalnız dağıtmak için tanıtladığı görülür. Düşüncenin bu inceliği, acıklı bir hokkabas oyunudur. Öte yandan, Chesto, Uyumsuzu alışılmış ahlaka ve mantığa karşı çıkardıktan sonra onu gerçek ve kurtuluş diye adlandırır. Demek ki uyumsuzun temelinde ve bu tanımında Chestov'un getirdiği bir onama var. Bu kavramın bütün gücünün temel umutlarımızı sarsışında bulunduğu benimsenirse, uyumsuzun varlığını sürdürmek için kendisine hiç boyun eğilmemesini gerektirdiği düşünülürse hem anlaşılmaz, hem de doyurucu bir ölümsüzlüğe girmek üzere gerçek yüzünü, insansal ve görece niteliğini yitirdiği görülür. Uyumsuz diye bir şey varsa insanın evreninde vardır. Uyumsuz kavramı ölümsüzlük trampleni biçimine girdikten sonra, uyumsuz insan açık görüşlülüğüne bağlı olmaktan çıkar. Uyumsuz, insanın boyun eğmeden görüp tanıdığı açık gerçek değildir artık. Çarpışma bir yana bırakılmıştır. İnsan uyumsuzla birleşerek bu kaynaşmada onun temel özelliğini, yani karşıtlığı, parçalanışı, kopuşu yok eder. Bu atlama bir kaçmadır. Hamlet'in ''Zaman çığrından çıktı'' sözünü seve seve anan Chastall bunu Shakespeare'in eğiliminden çok kendi eğilimini yansıtan bir tür vahşi umutla yazar. Çünkü Hamlet bunu böyle söylemez ya da Shakespeare böyle yazmaz. Akla aykırı sarhoşluğuyla esrime iç çağrısı, açık görüşlü bir kafanın uyumsuza yüz çevirmesine yol açar. Çesto'a göre, akıl boştur ama aklın ötesinde bir şey vardır. Uyumsuz bir kafa içinse akıl boştur ama aklın ötesinde hiçbir şey yoktur. Hiç değilse bu atlama bizi uyumsuzun gerçek niteliği üzerinde biraz daha aydınlatabilir. Ancak bir denge içinde geçerli olduğunu her şeyden önce karşılaştırmada bulunduğunu ve bu karşılaştırmanın terimlerinde olmadığını biliyoruz. Ama Chestov bütün ağırlığı terimlerden birine yükleyerek dengeyi yok eder. Anlama isteğimiz, mutlak özlemimiz ancak biz birçok şeyleri anlayabildiğimiz, açıklayabildiğimiz ölçüde açıklanabilecek şeylerdir. Aklı kesin olarak yatsımak boşunadır. Onun da kendi alanı vardır. Kendi alanında etkilidir. Bu da tam insan deneyinin alanıdır. Bunun için her şeyi aydınlığa kavuşturmak isteriz. Bunu yapmazsak, bundan da uyumsuz doğarsa, etkili ama sınırlı akılla her zaman yeniden doğan akla aykırının karşılaştığı yerde olur bu. Chestov, Hegel'in güneş dizgesinin devinimleri değişmez yasalara uygun olarak gerçekleşir. Bu yasalar onun akılsal dayanığıdır. Türünden bir önermesine sinirlendiği zaman bütün tutkusuyla Spinoza akılcılığını yerle bir etmeye çalıştığı zaman aklın boşluğu sonucuna varır. Buradan da doğal ama geçersiz bir dönüşle akla aykırının üstünlüğü sonucuna. Ama geçiş apaçık değildir. Çünkü burada sınır kavramıyla düzlem kavramı girebilir araya. Doğanın yasaları belirli bir sınıra kadar doğru olabilirler. Bu sınırı geçtikten sonra kendi kendilerine karşı dönerek uyumsuzu doğururlar. Betimleme düzleminde geçerlilik de sağlayabilirler. Ama bu durum açıklama düzleminde doğru olmalarını gerektirmez. Burada her şey akla aykırıya kurban edilir. Aydınlık zorunluluğu yok edildiği için de karşılaştırma terimlerinden biriyle birlikte uyumsuz silinir. Uyumsuz insansa tam tersine her şeyi bir düzeye getirmekten uzaktır. Savaşı tanır, aklı bütün bütün küçümsemez ve akla aykırıyı benimser. Böylece bakışları, deneyin bütün verilerini kapsar. Bilmeden önce sıçramaya da fazla eğilim göstermez. Ama iyi bilir ki, bu dikkatli bilinçte umuda yer yoktur. Leon Chesto da sezilen, Kierkegaard da daha da iyi sezilecektir belki. Böylesine güç kavranılır bir yazarda, açık önermeler yakalamak güçtür kuşkusuz ama Görünüşte birbirini tutmayan yazılara karşın takma adlar, oyunlar, gülümsemeler ötesinde bütün bu yapıt boyunca en sonunda son kitaplarda parlayıveren bir gerçeğin ön sezisine aynı zamanda da kuşkusuna benzer bir şeyin belirişi sezilir. Kierkegaard da sıçrar. Çocukluğunda o kadar korktuğu Hristiyanlığın en sert yüzüne yönelir sonunda. Karşıtlık ile aykırılık onun içinde dinselin ölçütleri olur. Böylece bir zamanlar bu yaşamın anlamından ve derinliğinden umudu kestiren şey ona gerçeğini ve aydınlığını verir. Hristiyanlık skandaldır. Kikregartın açık açık istediği de Ignes de Loyola'nın istediği üçüncü özveridir. Kavrayış gücünden el çekilmesi. Sıçramanın bu etkisi gariptir. Ama bizi şaşırtmamalı artık. Bu dünyanın deneyinden bir isken öbür dünyanın ölçütü yapar uyumsuzu. İnanmış kişi başarısızlığında yengeyi bulur. Bu tutum hangi içli din söylemine bağlanıyor orasını araştıracak değilim. Yalnız uyumsuzun görünümünün ve öz niteliğinin bunu haklı kılıp kılmadığını soracağım kendi kendime. Bu noktada bunun böyle olmadığını biliyorum. Uyumsuzun özü yeniden ele alınınca Kikrekart'ı esinleyen yöntem daha iyi anlaşılır. Dünyanın akla aykırılığı ile başkaldırmış uyumsuz dünyanın akla aykırılığı ile baş kaldırmış uyumsuz özlemi arasında dengeyi sürdürmüyor. Gerçek uyumsuzluk duygusunu oluşturan ilişkiye saygı göstermiyor. Akla aykırıdan kurtulamayacağını kesin olarak bildiği için hiç değilse kendisine kısır ve boş görünen bu umutsuz özlemden kurtulmak istiyor. Ama bu noktada yargısında haklı olsa bile. Yatsımasında olamaz. Ayaklanış şığılığının yerini kendinden geçmiş bir katılmaya, bağlanmaya vermişse, şimdiye kadar kendisini aydınlatan uyumsuzu bilmemeye, bundan böyle elinde bulunan tek kesinliği, akla aykırıyı tanrılaştırmaya yönelmiş demektir. Raip Gagliani, Müme Epiney'de, ''Önemli olan iyileşmek değildir, dertleriyle yaşamaktır.'' dermiş. Giegregard iyileşmek ister. İyileşmek büyük dileğidir. Günlüğünün her yanında rastlanır buna. Aklının bütün çabası, insan koşulunun çatışkısından sıyrılmaktır. İkide bir boşluğunu gördüğü için daha da umutsuzdur bu çaba. Örneğin kendini tanrı korkusunun da, dindarlığın da esenliğe kavuşturamayacağı bir insan olarak anlattığı zaman, işte böylece acılı bir kaçamakla akla aykırıya uyumsuzun yüzünü, tanrıya da uyumsuzun niteliklerini verir. Adaletsiz, tutarsız, anlaşılmaz. Onda akıl, insan yüreğinin derin hak isteğini tek başına susturmaya çalışır. Hiçbir şey tanıtlanmadığına göre, her şey tanıtlanabilir. Kikregart bize kendisi belirtir izlenen yolu. Burada hiçbir şey esinlemek istemiyorum. Ama uyumsuzun olanmış bu danışı karşısında ruhun neredeyse gönüllü olarak benimsenmiş bu danışının belirtilerini yapıtlarından okumamak elde mi? Günlükte en çok rastlanan şeydir bu. Bende eksik kalmış olan hayvandır. Bu da insan yazgısının bir parçası. Bir beden verin bana. Sonra daha ileride, ah! Hele ilk gençliğimde adam olmak için neler vermezdim. 6 ay içinde olsa bende eksik olan bir beden ve yaşamın fizik koşulları. Başka yerde yine aynı adam birçok yüzyıllar içinden geçip gelmiş uyumsuz insanın yüreğinden başka birçok yürekleri canlandırmış büyük umut çığlığını kendi çığlığı yapar. Ama Hristiyan için ölüm hiç de her şeyin sonu değildir. Bizim için yaşamda, hatta sağlıkta, güçlü dolup taşan yaşamda bulunan umuttan çok daha fazlası var onda. Yanılgı yoluyla yapılan uzlaşma da yine uzlaşmadır. Belki de görüldüğü gibi ölüm denen karşıtından umut çıkarmayı sağlar. Ama sevecenlik duygusu insanı böyle bir tutmaya yöneltse bile ölçüsüzlüğün hiçbir şeyi doğrulamadığını söylemek gerekir. İnsan ölçüsünü aşıyor bu. Öyleyse insanüstü olması gerek, derler. Ama bu öyleyse fazla. Burada mantıksal kesinlik diye bir şey yok. Deney olasılığı diye bir şey de yok. Bütün söyleyebileceğim, gerçekten de bunun benim ölçümü aştığıdır. Bundan bir yatsıma çıkarmıyorum ama hiç değilse anlaşılmazın üzerine bir şey kurmak da istemiyorum. Bildiğimle ve yalnız bununla yaşayıp yaşayamayacağımı bilmek istiyorum. Bana bir de anlayışın gururu bir yana bırakması, aklın boyun eğmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama aklın sınırlarını kabul ediyorsam da, görece yeteneklerini bildiğim için bu kadarı onu yatsımama yetmiyor. Ben yalnızca anlayışın aydınlık kalabildiği bu orta yolda durmak istiyorum. Gururu buysa, Ondan vazgeçmek için yeterli bir neden görmüyorum. Örneğin Kigregart'ın umutsuzluğu bir oluş değil de bir durum. Günahın durumu olarak belirleyen görüşünden daha derin bir şey olamaz. Çünkü günah tanrıdan uzaklaştıran şeydir. Bilinçli insan, metafizik durumu olan uyumsuz, tanrıya götürmez. Belki de şöyle ölçüsüz bir sözle aydınlatabilirim bu kavramı. Uyumsuz, tanrısız günahtır. Uyumsuzun durumu, işte bu durum içinde yaşamak söz konusu. Birbirlerine dayanıp da bir türlü kucaklaşamayan bu benlik ile bu dünyanın ne üzerine kurulmuş olduğunu biliyorum. Bu durumun yaşama kuralına soruyorum. Önüme sürülen kural ise yaşama temelini önemsemiyor, acılı karşıtlığın terimlerinden birini yatsıyor. El çekmemi buyuruyor. Kendi durumum olarak tanıdığım durumun ne getirdiğini soruyorum. Onun karanlıkla bilgisizle yüklü olduğunu biliyorum. Ama bana bu bilgisizliğin her şeyi açıkladığını, bu karanlığın da benim ışığım olduğunu söylüyorlar. Ne var ki, burada benim istediğime karşılık verilmiyor. Bu coşturucu içlilik de aykırılığı gizlemiyor benden. Öyleyse başka yana dönmek gerek. Kigregard bağırabilir. İnsanın ölümsüz bilinci olmasaydı, her şeyin temelinde karanlık tutkuların girdabında büyüklü küçüklü, gerekli gereksiz her şeyi oluşturan, kaynayıp dalgalanan vahşi bir güçten başka bir şey bulunmasaydı, nesnelerin altında hiçbir şeyin dolduramayacağı dipsiz bir boşluk saklı olsaydı, yaşam umutsuzluk olmazdı da ne olurdu diyebilir. Uyumsuz insanı durduracak bir şey yok bu haykırışta. Doğru olan aramak, isteneni aramak değildir. O bunaltılı, yaşam ne olurdu sorusundan kurtulmak için, Eşek gibi düşsel güllerle beslenmek gerekse, uyumsuz düşünce, yalana boyun eğmektense Kigregat'ın karşılığını göz kırpmadan benimsemeyi yeğ görür. Umutsuzluk, ne olursa olsun kararlı bir benlik bu duruma her zaman ayak uydurabilir. Burada varlıkçı tutumu felsefe intiharı diye adlandırmak istiyorum. Ama bu bir yargı içermiyor. Bir düşüncenin kendi kendini yatsımasını ve yatsımasına yol açan şeyde kendi kendini aşmaya yönelişini belirtmek için elverişli bir yol bu. Varlıkçılara bakılırsa yatsıma tanrılarıdır. Bu tanrı da ancak insan aklının yatsınmasıyla ayakta kalır. Ama intiharlar gibi tanrılar da insandan insana değişir. Birçok sıçrama biçimleri vardır. Aslı olan sıçramaktır. Bu kurtarıcı yatsımalar daha üzerinden atlanmamış engeli yatsıyan bu çelişkiler, akıl düzeyinden olduğu kadar dinsel bir esinden de doğabilirler. Aykırılıktır bu, Uslama'nın varmak istediği. Hep ölümsüze göz dikerler, yalnız burada yaparlar sıçramayı. Bir kez daha söyleyelim. Bu denemede izlenen Uslama, bilgili yüzyılımızda en yaygın olan tinsel tutumu, her şeyin akla dayandığı ilkesiyle temellenen, dünyanın bir açıklamasını vermek amacını güden tutumu, bütünüyle bir yana bırakıyor. Açık olması gerektiği benimsendikten sonra hakkında açık bir fikir vermek doğal bir şey. Hatta yerinde bir iş ama burada sürdürdüğümüz uslama ile ilgisi yok. Öyle ya, bu uslamanın amacı dünyanın anlamsızlığı felsefesinden yola çıkıp da sonunda ona bir anlam ve bir derinlik bulan düşüncenin tutumunu aydınlatmak. Bu tutumların en dokunaklısı dinsel özdendir akla aykırı işlemesiyle ünlüdür. Ama en aykırı, en düşündürücü olanı, başlangıçta yönetici ilkesi bulunmayan bir şey diye tasarladığı bir dünyaya bilgiççe, akılsal dayanaklar veren tutumdur. Ne olursa olsun, özlem anlayışının bu yeni kazancı hakkında bir fikir verilmeden bizi ilgilendiren sonuçlara gelinemezdi. Burada Husserl ile olgucuların bir moda durumuna getirdikleri amaçlama konusunu incelemekle yetineceğim. Şöyle bir dokunmuştum buna. Husserl yöntemi başlangıçta aklın alışılmış gidişini yatsır. Bir daha söyleyelim söylediğimizi. Düşünmek, birleştirmek, görünüşü büyük bir ilke çehresi altında bildik kılmak değildir. Düşünmek, görmeyi yeniden öğrenmektir. Bilinci yönetmek... Her görüntüyü ayrıcalıklı bir nokta durumuna getirmektir. Başka bir deyişle olguculuk dünyayı açıklamaya yanaşmaz. Yaşanmışın bir betimlemesi olmak ister yalnız. İlk kesinlemesinde yani gerçek değil, yalnızca gerçekler bulunduğu konusunda uyumsuz düşünceyle birleşir. Akşam yelinden omzumun üstündeki şu ele varıncaya kadar her nesnenin kendi gerçeği vardır. Bilinç aydınlatır onu. Bunu da gösterdiği dikkatle sağlar. Bilinç bilgi konusuna biçim vermez. Kesinlikle görür yalnız. Dikkat eylemidir. Bergson'un bir benzetmesini kullanmak gerekirse bir resim üzerine dikilen bir projeksiyon aracına benzer. Aradaki ayrım bir senaryo bulunmaması ardarda arda gelen tutarsız bir resimler dizgisi olmasıdır. Bu sihirli lamba içinde bütün resimler ayrıcalıklıdır. Bilinç, dikkatinin konularını deneyde askıda bırakır. Gerçekleştirdiği mucizeyle her şeyden ayırır onları. Bundan sonra bütün yargıların dışındadırlar. Bilince nitelik veren bu amaçlamadır. Ama sözcük hiçbir amaç fikri taşımaz, yön anlamında alınmıştır. Ancak yersel bir değeri vardır. İlk bakışta bunda uyumsuz düşünceyle çelişen hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor açıklamaya yanaşmadığını betimlemekle yetinen düşüncenin görünüşte kalan bu alçak gönüllülüğü aykırı bir biçimde hem deneyin derin zenginleşmesine hem de dağınıklığı içinde dünyanın yeniden doğuşuna yol açan, istenerek uyulan bu sıkı düzen hep uyumsuz davranışlardır. Hiç değilse ilk bakışta. Çünkü düşünce yöntemleri başka durumlarda olduğu gibi bu durumda da biri tim bilimsel. Öteki metafizik iki ayrı yüze bürünürler. Bunun için iki gerçek saklarlar. Amaçlılık yönelimi gerçeği açıklayacak yerde tüketecek bir tim bilimsel tutumu belirleyeceğini ileri sürdüğüne göre gerçekten de hiçbir şey onu uyumsuz düşünceden ayırmaz. Aşkınlaştıramayacağı, aşkınlaştıramayacağı şeyin sayımını yapmak amacını güder. Düşüncenin her türlü birlik ilkesi yokluğunda, Deneyin bütün görüşlerini betimlemekte de sevinç bulabileceğini söyler yalnızca. O zaman bu görünüşlerden her biri için söz konusu olan gerçek, tim bilimsel düzeydedir. Gerçeğin sunabileceği ilginçliğe tanıklık eder yalnız. Uyuklayan bir dünyayı uyandırıp düşünce için canlı kılma yollarından biridir bu. Ama bu gerçek kavramı genişletilmek, akla uygun biçimde kurulmak istenirse... Böylece her bilgi konusunun özü bulunduğu ileri sürülürse, deneye derinliği geri verilmiş demektir. Uyumsuz bir düşünce için anlaşılmaz bir şey bu. Amaçlamacı tutumda sezilen de alçak güvene, kesinliğe doğru bu salınıştır. Olgucu düşüncenin bu bakılması ise uyumsuz uslamayı her şeyden daha iyi açıklayacaktır. Çünkü Husserl amaçlamanın gün ışığına çıkardığı zaman dışı özlerden de söz eder. Platon'u dinler gibi olur insan. Her şey bir tek şeyle değil, her şey her şeyle açıklanır. Ben bir ayrım görmüyorum arada. Hiç kuşkusuz bilincin her betimleme sonunda gerçekleştirdiği bu fikirlerin ya da bu özlerin kusursuz örnekleri olmaları istenmiyor da Ama algılamanın her verisinde doğrudan doğruya var oldukları söyleniyor. Her şeyi açıklayan tek bir fikir yok artık. Sonsuz sayıda nesneye anlam veren, sonsuz sayıda öz var. Dünya kımıltısızlaşıyor ama aydınlanıyor. Platon gerçekliği sezgisel oluyor ama yine de gerçeklik olarak kalıyor. Kikregart tanrısına dalıyordu. Parmenides düşünceyi birin içine atıyordu. Ama burada düşünce soyut bir çok tanrıcılığa atılıyor. Dahası var. Göz aldanmaları ve düşülemeler de bu zaman dışı özlerden. Fikirlerin yeni dünyasında Kentavros'un ulamı Kentlinin daha alçak gönüllü ulamıyla el ele veriyor. Uyumsuz insan için dünyanın bütün yüzlerinin ayrıcalıklı olduklarını söyleyen bu bütünüyle tinsel kanıda bir acılık ve bir gerçeklik vardı. Her şey ayrıcalıklıdır demek her şey eşdeğerdir demeye gelir. Ama bu gerçeğin metafizik yüzü onu öyle uzaklara götürür ki belki de ilkel bir tepkiyle Platon'a daha yakın bulur kendini gerçekten de her görüntünün aynı biçimde ayrıcalıklı bir öz gerektirdiği öğretilir ona. Yerarşiden uzak olan bu ülküsel dünyada, ordu yalnız generallerden oluşmuştur. Aşkınlık elenmişti, kuşkusuz. Ama düşüncenin beklenmedik bir dönüşü dünyaya, bir tür yarım içkinlik sokar yeniden. Evrene derinliğini geri verir. Yaratıcılarınca daha büyük bir özenle işlenmiş bir konuyu, fazlasıyla uzaklara götürmüş olmaktan, Korkmam gerekir mi? Husserl'in görünüşte aykırı ama yukarıda söylenenler benimsenince sağlam mantığını sezdiren şu kesinlemelerini yalnızca okumakla yetiniyorum. Gerçek olan mutlak biçimde özünde gerçektir. Gerçek birdir. Kendisini kavrayan varlıklar, insanlar, devler, melekler ya da tanrılar ne olursa olsunlar kendi kendinin tıpkısıdır. Akıl yengeyi eriyor, gümbürdüyor bu sesle bunu yatsıyamam. Uyumsuz dünyada onun kesinlemesinin ne anlamı olabilir? Bir meleğin ya da bir tanrının algısının benim için anlamı yok. Tanrısal aklım benim aklımı onayladığı bu geometrik yer benim için her zaman anlaşılmaz kalacak bir şey. Burada da bir sıçrama buluyorum. Bu sıçrama soyut içinde yapılıyor diye unutmamak istediğim şeyin unutuluşu olmaktan geri kalacak değil ya. Husserl daha ileride Çekime bağlı bütün kitleler yok olsaydı, bununla çekim yasası yıkılmış olmayacaktı. Yalnızca uygulamasız kalacaktı diye kırdığı zaman bir avuntu metafiziği karşısında bulunduğumu biliyorum. Düşüncenin açıklık yolundan ayrıldığı dönemeci bulmak istediğim zamanda, Husserl'in tinsel varlık konusundaki uslamasını okumam yetiyor. Tinsel süreçlerin yasalarını tam olarak açık açık seyredebilseydik, Tıpkı kuramsal doğa bilimlerin temel yasaları gibi ölümsüz ve değişmez görüneceklerdi bize. Öyleyse hiçbir tinsel süreç olmasa bile bu yasalar geçerli olacaklardı. Tinsel varlık olmasa bile yasaları olacakmış. Bu durumda anlıyorum ki Husser, bilimsel bir gerçeği akılsal bir kural yapmaya kalkıyor. İnsan aklının birleştirici gücünü yatsıdıktan sonra bu dolanmaçlı yoldan ölümsüz akıla atlıyor. Bu durumda Husserl'in ''Somut evren yönelimi beni şaşırtmaz. Bütün özlerin kesin olmadıklarını ama özdeksel olanları bulunduğunu, birincilerin mantık, ikincilerin ise bilim konusu olduklarını söylemek bir tanım sorunundan başka bir şey değil. Soyut ''Evrensel bir somutun kendi başına sağlam olmayan bir bölümünden başka bir şeyi belirtmez'' deniliyor bana. Ama daha önce ortaya çıkardığımız sallanma bu terimlerin karışıklığını aydınlatmamı sağlıyor.'' Çünkü bu dikkatimi yönelttiğim bu somut nesnenin, bu göğün, bu mantonun eteği üzerinde bu suyun yansımasının ilgimin dünyadan ayırdığı gerçeğin büyüleyici etkisini kendi başlarına sürdürdükleri anlamına da gelebilir. Ben de bunu yatsıyacak değilim ama bu mantonun kendisinin evrensel olduğu, özel ve yeterli özü bulunduğu biçimler dünyasının malı olduğu anlamına da gelebilir. O zaman anlarım ki, Yalnızca yürüyüş düzeni değiştirilmiştir. Bu dünyanın daha yüce bir dünyada yansıması yoktur artık. Dünyanın görüntüler kitlesi içinde biçimler göğü belirir. Benim için hiçbir şeyi değiştirmez bu. Somut, aşkı değil, insan koşulunun anlamı değil burada bulduğum. Somutu bile genelleştirecek kadar dizginlerini koparmış bir akılcılık. Düşünceyi alçalmış akıl ile, Yengin aklın birbirine karşıt yollarından kendi kendini yaslamaya götüren bu görünüşteki aykırılığa şaşmak boşuna. Husserl'in, soyut tanrısıyla Kigregart'ın gözler kamaştıran tanrısı arasındaki uzaklık o kadar da fazla değil. Akıl ile akla aykırı aynı öğretiye götürüyor. Çünkü yolun pek önemi yok gerçekte. Varma istemi her şeye yetiyor. Soyutçu filozofla dinler filozof aynı kargaşalıktan yola çıkıyor. Aynı bunalımda birbirlerine destek oluyorlar ama asıl olan açıklamak. Burada özlem bilimden daha güçlü. Çağımızın düşüncesinin aynı zamanda hem bir dünyanın anlamsızlığı felsefesine en yatkın olanlardan hem de sonuçlarında en parçalanmışlardan biri olması çok anlamlı. Gerçeğin sonuna kadar akılsallaştırılmasıyla sonuna kadar akla aykırılaştırılması arasında gidip gelmesi bir türlü bitmiyor. Birinci durumda örnek mantıklara bölüyor onu, ikinci durumda tanrılaştırıyor. Ama bu kopma yalnızca görünüşte. Sorun, uzlaşmak, her iki durumda da sıçrama buna yetiyor. Yanlış olarak akıl kavramının tek yönlü olduğu sanılıyor hep. Gerçekte hırsında ne kadar güçlü olursa olsun bu durum bu kavramın ötekilerden daha az oynak olmasını gerektirmez. Akıl tümüyle insansız bir yüz taşır ama tanrısala yönelmesini de bilir. Onu ölümsüzlük iklimiyle uzlaştırmasını ilk başaran Platinostan bu yana, ilkelerin en tuhafını, en büyülüsünü, katılma ilkesini benimsemek üzere ilkelerin en değerlisine yani çelişkiye sırt çevirmesini öğrendi. Düşüncenin bir aracıdır, düşüncenin kendisi değil. Bir insanın düşüncesi her şeyden önce özlemidir. Akıl, Platonos'un hüznünü yatıştırmasını başardığı gibi, Yeni bunalıma da ölümsüzün alışılmış dekorları içinde rahatlama olanakları sağlar. Uyumsuz düşünce bu kadar şanslı değildir. Ona göre dünya ne bu kadar akılsal ne de bu kadar akla aykırıdır. Akla uymaz bir şeydir ve yalnız budur. Husser de işin sonunda aklın hiçbir sınırı kalmaz. Uyumsuz, tam tersine bunalımını yatıştırma gücünde olmadığına göre sınırlarını kesin olarak belirtir. Öte yandan Kigregard, onu yatsımak için bir tek sınırın yeteceğini söyler. Ama uyumsuz o kadar uzağa gitmez. Onun için bu sınırın amacı aklın hırslarıdır yalnız. akla aykırı kavramı, varlıkçılarca düşünüldüğü biçimiyle kendini yatsıyarak bulunan ve kurtulan akıldır. Uyumsuz, sınırlarını gören, açık görüşlü akıldır. Uyumsuz insan, gerçek akılsal dayanaklarını işte bu çetin yolun sonunda tanır. Derin isteğiyle o zaman önüne sürüleni karşılaştırınca birdenbire başka yana dönmek üzere olduğunu sezinler. Husserl'in evreninde dünya durulur. İnsanın yüreğine oturan bu içli dışlılık isteği gereksiz kalır. Kierkegaard'ın açınlama evreninde bu aydınlık isteği doyurulmak isteniyorsa kendinden vazgeçmelidir. Günah bilmekte değildir pek. Bu bakımdan herkes suçsuzdur. Bilmek istemektedir. Bu da uyumsuz insanın hem suçluluğunu hem de suçsuzluğunu oluşturan şey olarak duyabileceği tek günahtır. Böylece önüne sürülen sonuçta bütün eski çelişkiler birer tartışma oyunu olarak belirir. Ama o bunları böyle duymamıştır. Gerçekleri koymak gerekir. Bu da hiç doygunluk göstermemektedir. O vaiz istemez. Uslamam kendisini uyandıran açıklığa bağlı kalmak ister. Bu açıklık uyumsuzdur arzulayan tinsel varlıkla umut kırıklığına uğratan dünya arasındaki kopuştur. Birlik özlemimdir. Bu dağınık evrenle onları birbirine bağlayan çelişkidir. Kierkegaard özlemimi yok ediyor. Husserl de bu evreni bir yerde topluyor. Benim beklediğim bu değildi. Bu parçalanmaları yaşamak ve düşünmek, benimsemek mi yoksa yatsımak mı gerektiğini bilmek söz konusuydu. Apaçığı maskelemek Deklemin terimlerinden birini yasayarak uyumsuzu silmek söz konusu olamaz. Bununla yaşanabilir mi, yoksa mantık bundan dolayı ölmeyi mi buyurur, bunu bilmek gerekir. Felsefesel intiharla ilgilenmiyorum. Kısaca intiharla ilgileniyorum. Yalnız onu içindeki coşkunluklardan arıtmak, mantığını, dürüstlüğünü tanımak istiyorum. Uyumsuz düşünce için bundan başka her durum, düşüncenin kendi aydınlattığı şeyden kaçmasını, kendi bulduğunu yine kendisinin yok etmesini gerektirir. Husser, yaşamın şimdiden bilinen, elverişli bazı koşulları içinde yaşayıp düşünmenin kökleşmiş alışkanlığından, sıyrılma isteğine boyun eğdiğini söylüyor. Ama son sıçraması, ölümsüzü de, rahatlığını da geri getiriyor. Sıçrama, Kierkegaard'ın istediği gibi büyük bir tehlikeyi belirtmiyor. Tersine, Sıçramadan önce gelen andadır tehlike. Bu baş döndürücü çizgide durmasını bilmek, işte dürüstlük budur. Gerisi kaçamaktır. Güçsüzlüğün hiçbir zaman Kigregart'ınkiler kadar dokunaklı uyumlar esinlemediğini de biliyorum. Ama tarihin ilgisiz görünümlerinde güçsüzlüğün yeri varsa, güçsüzlük şimdi ne istediğini bildiğimiz uslamada bulamaz bu yeri. Uyumsuz özgürlük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 Bilinçle gün ışığına çıkardığımız bu uyumsuzu, uyumsuz olduğunu bile bile göz önünden uzaklaştırmamak için elimizden gelen her şeyi yapmazsak bu yazgıyı yaşayamayacağız demektir. Onu yaşatan karşıtlığın terimlerinden birini yatsımak, ondan sıyrılmaktır. Bilinçli baş kaldırmayı yok etmek, sorunu ortadan kaldırmaktır. Sürekli devrim konusu böylece bireysel deney alanına geçer. Yaşamak, uyumsuzu yaşamaktır. Uyumsuzu yaşatmak, her şeyden önce ona bakmaktır. Eurydice'ın tersine uyumsuz ancak kendisine sırt çevrildiği zaman ölür. Böylece tutarlı olan ender felsefe durumlarından biri başkaldırma olarak belirir. Başkaldırma, insanla kendi karanlığının sürekli biçimde karşılaştırılmasıdır. Olanaksız bir saydamlık gereksinimidir. Her saniyesinde dünyayı yeniden tartışma konusu eder. Tehlike, insana,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 şu noktada aydınlatıyor beni. Yarın yoktur. Bundan böyle derin özgürlüğümün akılsal dayanağı bu işte. Burada iki karşılaştırma yapacağım. Önce dizemciler kendilerine verecek bir özgürlük bulurlar. Tanrılarına gömülmekle, onun kurallarına boyun emekle kendileri de gizliden gizliye özgür olurlar. Kendiliğinden benimsenmiş tutsaklıkta derin bir bağımsızlık bulurlar. Ama bu özgürlüğün anlamı nedir? Her şeyden önce kendi kendilerine karşı kendilerini özgür buldukları, özgür olmaktan çok serbestliğe kavuştukları söylenebilir. Aynı biçimde tamamıyla ölüme, burada en açık uyumsuzluk olarak alınan ölüme yönelmiş uyumsuz insan benliğinde bildirulaşan, tutkulu dikkatten başka her şeyden sıyrıldığını duyar. Ortak kurallar karşısında bir özgürlük tadar.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 Böylece ölümden üç sonuç çıkarıyorum. Başkaldırışım, özgürlüğüm ve tutkum. Yalnız bilinç yoluyla ölüme çağrı olan her şeyi yaşam kurulu biçimine sokuyor ve intiharı yatsıyorum. Günler boyunca sürüp giden bu boğuk yankıyı bilmiyor değilim. Ama yalnız bir sözüm var söyleyecek. Bunun zorunlu olduğu. Nietzsche açıkça görülüyor ki gökte ve yeryüzünde başlıca işimiz,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 yeniden doğar ama durmak kötü bir tek görüş açısıyla yetinmek bütün tinsel güçlerin belki de en etkilisi olan çelişkiden yoksun kalmak güçtür yukarıda söylenenler bir düşünce biçimini tanımlıyor yalnız şimdi yaşamak söz konusu uyumsuz insan benim alanım zamandır der göte işte Tam uyumsuz bir söz. Uyumsuz insan nedir gerçekten? Ölümsüzü yatsımamakla birlikte onun için hiçbir şey yapmayan. Böyle bir özlem duymadığı için değil, cesaretini ve aklını buna ye gördüğü için. Birincisi, kendi dışındakilere başvurmadan yaşamasını, elindekiyle yetinmesini öğretir. İkincisi de kendi sınırlarını gösterir ona. Sınırlı özgürlüğünden,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 Güçsüzlüğün bu ortak otlağı onun değildir. Tanrıyı kendini şeytana satacak kadar tanıyan Faust'a da uyar bu. Don Juan için iş daha basittir. Molina'nın Burlador'u cehennem tehditlerini hep bana uzun bir süre tanısın diye yanıtlar. Ölümden sonra geleceklerin önemi yoktur. Canlı olmasını bilen içinde de ne uzun bir günler silsilesi vardır. Faust,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 Don Juan'ın konuşmalarına ve bütün kadınlar için kullandığı o hiç değişmeyen sözcüklere kızarlar. Ya da hayranlık duyulan şeyi alçaltan o suç ortağı gülüşle gülerler. Ama seminçlerde nicelik arayan kimse için yalnız etkenlik önemlidir. Etkenliklerini ortaya koymuş parolaları ne diye karıştırmalı? Kadın olsun, erkek olsun hiç kimse dinlemez onları.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 Durasız aşk ancak engellerle karşılaşırsa doğar. Çarpışmasız tutku yoktur pek. Böyle bir aşk ancak ölüm denen son çelişkide son bulabilir. Ya verter olmalı ya hiç. Burada birçok intihar biçimleri vardır. Bunlardan biri de kendini tümüyle verme ve kendi şansını unutmadır. Bunun coşturucu olabileceğini bir başkası kadar...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 derin soyluluğa indir gel. Her şeyden önce de uğraşlarımız en kesin olana yani dolaysıza doğru yöneltir. Bütün ünler içinde bizi en az aldatanı kendi kendini yaşayan ündür. Öyleyse oyuncu sayılmaz ünü kendini kendine adayıp kendini duyanı seçmiştir. Her şeyin günün birinde öleceğinden en iyi sonucu çıkaran odur. Bir oyuncu ya başarır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 canlandıracağı ya da dirilteceği bütün varlıklarla birlikte 100 kez ölmektir. Yaratımların en geçicisi üzerine kurulmuş bir ünü geçici bulmakta şaşılacak ne var? Iago ya da Alcest, Pedre ya da blokester olmak için 3 saati vardır oyuncunun. Bu kısa aralıkta onları 50 metrekarelik bir alan üzerinde doğurtur ve öldürür.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 Kahramanını yaratması için kendine verilen süre ne kadar darsa yeteneği de o kadar zorunludur. 3 saat içinde bugün kendisinin olan yüzle ölecekti. Olan dışı yazgıyı 3 saat içinde duyması ve göstermesi gerektir. Kendini yeniden bulmak üzere yitip gitmek denir buna. Bu 3 saat içinde salondaki adamın dolaşmak için bütün ömrünü harcadığı bu çıkışsız yolun sonuna dek gider.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 Toplumun ve bireyin erdemlerini teraziye koyabilir, hangisinin ötekine uyması gerektiğini araştırabilirlerdi. İlkin bu olanak vardı. İnsanın yüreğinde olan, yaratıkların dünyaya hizmet etmek mi yoksa hizmet görmek için mi geldiklerini gösteren şu ısrarlı sapıtma nedeniyle vardı. Vardı bu olanak çünkü toplumda de bütün becerilerini göstermemişlerdi daha.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 Alçalmış da olsa, et benim tek kesinliğimdir. Yalnız onunla yaşayabilirim. Yaratık benim yurdumdur. İşte bunun için bu uyumsuz, bunu bir yere götürmeyen çabayı seçtim. İşte bunun için çarpışmadan yanayım. Çağda uyuyor bana, söyledim. Şimdiye değin bir Fatih'in büyüklüğü coğrafyayla ilgiliydi. Ele geçirilen toprakların genişliğiyle ölçülüyordu.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 temel çelişki karşısında kendi insansal çelişkimi sürdürürüm. Kendisini yatsıyanın ortasına yerleştiririm uyanıklığımı. Kendisini ezen şey karşısında insanı yükseltirim. O zaman özgürlüğüm, başkaldırışını ve tutkum bu gerilimde bu açık görüşlülükte bu ölçüsüz yinelemede el ele verir. Evet insan kendinden başlayıp kendinde biter. Ötesi yoktur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 etkinliğini. Kimileri dehadan söz ettiler. Ama deha pek bulanık. Ben aklı yeğe tutarım. O zaman aklın çok güzel olabileceğini söylemek gerek. Bu çölü aydınlatır, ona boyun eğdirtir. Tutsaklıklarını bilir, onları gösterir. Bu bedenle aynı zamanda ölecektir. Ama bunu bilmek, işte onun özgürlüğü budur. Bilmiyor değiliz. Bütün kiliseler bize karşı.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 Birer ahlak önermiyor bu imgeler. Birer yargı getirmiyorlar. Birer çizgi bunlar. Bir yaşama yordamını gösteriyorlar yalnızca. Aşık, oyuncu ya da serüvenci, uyumsuzu oynarlar. Ama isterse arık kişi de, memur da, cumhurbaşkanı da oynayabilir pekala. Bilmek ve hiçbir şeyi maskelememek yeter. İtalyan müzelerinde küçük,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 Pek azının burada ayakta kaldıklarını gördüm. Yalnız uyumsuzun malı olanı da onların uzaklaşmaları ya da sadakatsizlikleriyle daha iyi ölçtüm. Buna koşut olarak şunu sormalıyım kendime, uyumsuz bir yapıt olabilir mi? Sanatla felsefe arasındaki eski karşılıklığın saymacılığı üzerinde fazla durmak yersiz. Fazla kesin bir anlama çekmek yanlıştır kuşkusuz.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 Yapıt, bir açıklama yazınının süslü kağıdına bütün deneyi geçirdiğini ileri sürdüğü mü, bu ilişki kötüdür. Yapıt, yalnızca deneyden yontulmuş bir parça, bir iç parıltının sınırlanmadan özetlendiği bir elmas yüzeyi olduğu zaman iyidir bu ilişki. Birinci durumda, fazlalık vardır, ölümsüzlük iddiası vardır. İkincisinde, zenginliği sezilen bütün bir deneyin söylenmeden anlatılışı dolayısıyla yapıt,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 Bedenin ve tutkuların romansal oyunları da bir dünya görüşünün istemlerine biraz daha fazla uydurulmakta. Öyküler anlatmıyor artık yazar, evrenini yaratıyor. Büyük romancılar filozof romancılardır. Yani iddialı yazarların karşıtıdırlar. Balzac, Seyd, Melville, Stendhal, Dostoyevski, Prost, Melrocks, Kafka bunlardan bazılarıdır.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 Burada da aynı yöntemi kullanacağım. Onu daha önce kullanmış olmak, uslamamı, kısaltmamı, onu fazla gecikmeden kesin bir örnek üzerinde özetlememi sağlayacak. Dayanağı olmadan yaşamayı kabullenince, dayanağı olmadan çalışmaya ve yaratmaya da razı olunabilir mi? Bu özgürlüklere hangi yol götürür insanı? Bunu bilmek istiyorum. Evrenimi düşsel görüntülerden kurtarmak,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 Kuruntular uğrunda kurban vermeden umudu uyandırıyorsa artık nedensiz değil demektir. Artık ondan kopamam. Yaşamım onda bir anlam bulabilir. Bu önemsiz bir şey. Uyumsuz, bir insan ömrünün görkemliliğini ve yararsızlığını tüketen şu kopma ve tutku işlemi değildir artık. Açıklama eğiliminin en güçlü eğilim olduğu yaratımda bu eğilim anlaşılabilir mi o zaman? Gerçek dünya bilincinin en güçlü olduğu düşsel dünyada, sonuca bağlama isteği uğrunda kurban vermeden uyumsuza bağlı kalabilir miyim? Son bir çabayla göz önüne alınacak bir sürü sorun. Ne anlama geldikleri daha önce anlaşılmıştı. Son bir yanılsama uğruna, ilk ve güç öğretisinden el çekmekten korkan bir bilincin son kaygıları bunlar. Uyumsuzun bilincine ermiş insanın benimseyebileceği,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 Amacın bakımından yararlı. Dostoyevski'nin bütün kahramanları, yaşamın anlamını inceleyip kavramaya çalışırlar. Yenilikleri buradadır. Gülünç olmaktan korkmazlar. Yeni duyarlığı, klasik duyarlıktan ayıran şey, Beriki'nin ahlaksal, ötekinin ise metafizik sorunlarla beslenmesidir. Dostoyevski'nin romanlarında,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 Metafizik düzlemde incinmiştir. Belirli bir anlamda öcünü alır. Bu onun tutsak edilemeyeceğini tanıtlama biçimidir. Bu arada aynı konunun en hayranlık verici genişlikle Kirilov da cinlerin yine mantıksal intihar yanlısı kahramanında kişileştiği bilinir. Mühendis Kirilov bir yerde canına kıymak istediğini çünkü düşüncesinin bu olduğunu bildirir.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 Ama var olmadığını ve var olamayacağını bilir. Bunun kendimizi öldürmemiz için yeterli bir neden olduğunu nasıl anlamıyorsun diye kırır. Bu tutum onda uyumsuz sonuçların bazılarına da yol açar. İntiharının küçümsediği bir dava yararına kullanılmasını ilgisizlikle kabul eder. Bu gece bunun benim için her şeyi değiştirmediği kararına vardım. En sonunda Edimin'i, başkaldırma ve özgürlükle karışık bir duygu içinde hazırlar. Boyun eğmezliğimi, yeni ve korkunç özgürlüğümü kesinlemek için öldüreceğim kendimi. İntikam değil, başkaldırma söz konusudur artık. Öyleyse Kirilov uyumsuz bir kişidir. Ama kendisini öldürmesi gibi temel bir sınırlamayla. Bu çelişkiyi kendisi açıklar. Hem de öyle açıklar ki, aynı zamanda uyumsuz gizi de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 o zaman Dostoyevski delidir. Öyleyse onu çırpındıran şey bir kendini beğenmişin yanılsaması olamaz. Ve bu kez sözcükleri gerçek anlamlarında anlamak gülünç olabilir. Kirillov da daha iyi anlamımıza yardım eder. Stavrogin'in bir sorusu üzerine bir tanrı insandan söz etmediğini açıkça belirtir. Bunun İsa'dan ayrılmak kaygısından geldiği düşünülebilirdi.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 Birer çar olmaya çalışırlar. Stavrogin havaycı bir yaşam sürer. Bu yaşamın ne olduğu yeterince bilinir. Çevresinde kin uyandırır. Yine de bu kişinin anahtar sözcüğü veda mektubunda bulunur. Her şeyden nefret edemedim. İlgisizlik içinde çardır. Ivan' da düşüncenin büyük güçlerini bırakmaya yanaşmamakla çardır. Kardeşi gibi yaşadıkları yaşam yoluyla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 Dostoyevski, İvan'la birliktir. Karamozovların olumlu bölümleri 3 aylık çaba istemiştir. Oysa sövmeler diye atlandırdıklarını 3 haftada coşku içinde yazmıştır. Bir tek kahramanı yoktur ki etinde bu dikeni taşımamış, onu kışkırtmamış ya da kim zaman duyumda, kim zaman ölümsüzlükte ona bir çıkış yolu aramamış olsun. Ne olursa olsun bu kuşku üzerinde duralım.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 Yaratıcının kişilerine Dostoyevski'nin Kirillov'a verdiği şaşırtıcı karşılık şöyle özetlenebilir. Varoluş yalancı ve ölümsüzdür. Yarınsız yaratın. Burada umudun bir daha dönülmemesiye atılamayacağını, kendisinden kurtulmak isteyenleri bile kuşatabileceğini görüyorum. Buraya değin söz konusu edilen yapıtlarda bulduğum yönelim bu. Hiç değilse... Yaratım alanında gerçekten uyumsuz bazı yapıtlar sayabilirdim. Ama her şeye bir başlangıç gerek. Bu araştırmanın amacı belirli bir bağlılıktır. Kilisenin sapkınlara o kadar sert davranmasının biricik nedeni, yolunu şaşırmış bir çocuktan daha kötü bir düşman bulunmadığı düşüncesinde olmasındandı. Ama Ortodoks inancın kurulması için gnostik gözüpekliliklerin tarihi, ve manesce akımların sürüp gitmesi bütün dualardan daha çok iş gördü. Ölçüyü aşmamak koşuluyla uyumsuz için de böyledir. Kendisinden uzaklaştıran yolların çokluğu ölçüsünde tanırız uyumsuzun yolunu. Uyumsuz ustamanın sonunda mantığının buyurduğu tutumlardan biri içinde, umudu en dokunaklı yüzlerinden biriyle Yine işin içine karışmış bulmamız nedensiz değil. Uyumsuz keşişliğin güçlüğünü gösterir bu. Her şeyden önce de durmadan ayakta tutulan bir bilinç gerektiğini gösterir ve bu denemenin genel çerçevesiyle birleşir. Ama şimdilik uyumsuz yapıtları saymak söz konusu olmasa bile hiç değilse yaratıcı tutum uyumsuz yaşamayı tamamlayabilecek tutumlardan biri olan tutum üzerinde bir sonuca varabilir. Sanata ancak olumsuz bir düşüncenin yararı olabilir. Ak için kara ne kadar gerekliyse, onun bulanık ve alçalmış davranışları da, büyük bir yapıtın anlaşılması için o kadar gerekli. Boş yere çalışıp yaratmak, kumdan heykel yapmak, yaratımın geleceği olmadığını bilmek, yüzyıllar içinde kurmanın da daha fazla bir önem taşımadığını bilerek, Yapıtının bir gün içinde yıkıldığını görmek, uyumsuz düşüncenin izin verdiği zor bilgeliktir bu. Bu iki işi yan yana yürütmek, bir yandan yatsıyıp, bir yandan göklere çıkarmak, işte uyumsuz yaratıcının önünde açılan yol, boşluğa renklerini vermelidir. Değişik bir sanat yapıtı anlayışına götürüyor bu. Bir yaratıcının yapıtı çoğu zaman birbirinden ayrı tanıklıklar dizisi olarak görülür. Böylece sanatçıyla yazıncı birbirine karıştırılır. Derin bir düşünce sürekli oluş içindedir. Bir yaşamın deneyimiyle birleşir, orada biçimlenir. Aynı biçimde bir insanın biricik yaratımı da birbiri ardından gelen birçok yüzlerde yani yapıtlarda güçlenir. Birbirini bütünler, düzeltir ya da birbirlerine yetişirler. Birbirleriyle çelişirler de. Yaratımı bitiren bir şey varsa, gözleri kararmış sanatçının, yengin ve aldatıcı haykırışı, her şeyi söyledim çığlığı değildir bu. Yaratıcının ölümüdür. Deneyimini ve dehasının kitabını kaplayan ölümü. Bu çaba, bu insanüstü bilinç, okurun gözünden kaçabilir. İnsan yaratımında gizem yoktur. Buyurultu yapar bu mucizeyi ama hiç değilse, bir gizi bulunmayan gerçek yaratım da yoktur. Bir yapıtlar dizisi olsa olsa aynı düşüncenin yaklaşımlarından oluşmuş bir dizi olabilir. Ama yan yana sıralama yoluyla çalışacak bir yaratıcı türü de düşünülebilir. Yapıtlar birbirleriyle bağıntısızmış gibi görünebilir. Belirli bir ölçüde çelişkendirler ama yeniden bütün içine yerleştirildikleri zaman düzenlerine yeniden kavuşurlar. Böylece ölümden alırlar kesin anlamlarını. Işıklarının en aydınlığı yazarlarının yaşamından gelir. Bu sırada yapıtlarının oluşturduğu dizi bir başarısızlıklar koleksiyonundan başka bir şey değildir. Ama bu başarısızlıkların hepsinde aynı ses varsa yaratıcı kendi öz durumunun görüntüsünü yineleyebilmiş, elinde tuttuğu kısır gizi yansıtabilmiştir. Egemen kalma çabası burada büyük bir yer tutar ama insan zekası çok daha fazlasını da yapabilir. Yaratımın isteme dayanan yanını tanıtlayacaktır yalnız. İnsan isteminin bilinci sürdürmekten başka amacı olmadığını başka yerde belirttim. Ama sıkı bir düzen olmadıkça yürümez bu. Bütün sabır ve uyanıklık okulları arasında yaratım en etkenidir hem de biricik insan onurunun en coşturucu, en altüst edici tanıklığıdır. Durumu karşısında yılmaz bir biçimde başkaldırma, kısır bilinen bir çabada dayatma, günü gününe bir çaba ister, istem ister, gerçeğin sınırlarının tam olarak kestirilmesini ister, ölçü ve güç ister, bir keşişliktir. Bütün bunlar da hiç yere yinelemek ve çiğneyip durmak içindir. Ama belki de tek başına sanat yapıtı, bir insandan istediği zor deneyimden, ona sağladığı düşsel gölgeleri aşma ve kendi çıplak gerçeğine biraz daha yaklaşma kadar önemli değildir. Burada benim istediğim sabırlı bir araştırma, bir savun sürekli ve kısır bir biçimde örneklendirilmesi değil. Düşüncemi açıkça belirtebildimse tam tersi. İddialı roman tanıtlayan, yani Hepsinin en nefret vericisi olan yapıt, çoğu kez doygun bir düşünceden esinlenen yapıttır. Erildiği sanılan gerçek kanıtlanır. Ama bunlar yön verici görüşlerdir. Görüşler de düşüncenin tersidir. Bu yaratıcılar aşağılık filozoflardır. Benim sözüne ettiğim ya da tasarladığım yaratıcılarsa tam tersine uyanık düşünürler. Düşüncenin kendi kendine döndüğü bir noktada Yapıtlarının imgelerini sınırlı, Ölümlü ve başkaldırmış bir düşüncenin açık simgeleri olarak gözler önüne sererler. Belki de kanıtladıkları bir şey vardır. Ama romancılar bu kanıtları sağlamaktan çok kendi kendilerine verirler. Asıl olan somut içinde yengiye ulaşmaları, Bunun da onların büyüklüğü olmasıdır. Bu tümüyle etsel yengi, Soyut güçleri alçaltan bir düşünce hazırlamıştır onlara. Tümüyle öyle oldukları zaman et aynı anda yaratımı bütün uyumsuz parıltısıyla parlatır. Tutkulu yapıttan alaycı felsefeler oluşturur. Birlikten vazgeçen her düşünce çeşitliliği göklere çıkarır. Ve çeşitlilik sanatın yeridir. Tinsel varlığı kurtaran tek düşünce, onu sınırları ve yakın sonu konusunda bilinçli bir biçimde yalnız bırakandır. Hiçbir öğreti çekmez onu. Yapıtın ve yaşamın olgunlaşmasını bekler. Birincisi, kendinden kopmuş olarak kesinlikle umuttan vazgeçmiş bir ruhun pek az bulanmış sesini bir kez daha duyuracaktır ona. Ya da yaratıcı oyunundan bakıp başka yana döndüğünü ileri sürerse, Hiçbir şey duyurmayacaktır. Arada bir fark yoktur. Böylece düşünceden istediğimi, baş kaldırmayı, özgürlüğü ve çeşitliliği uyumsuz yaratımdan da istiyorum. Sonra derin yararsızlığı belli edecektir. Zekayla tutkunun birbirlerine karıştıkları, birbirlerine destek oldukları bugünlük çabada uyumsuz insan güçlerinin özünü oluşturacak olan sıkı bir düzen bulur. Bunun için gerekli olan uygulama inat ve açık görüşlülük Fatih tutumuyla birleşir böylece. Yaratmak yazgıya bir biçim vermektir. Nasıl bu kişilerin yapıtları kendileriyle tanımlanırsa yapıtları da kendilerini tanımlar. Oyuncu bize öğretmişti. Öyle görünmekle öyle olmak arasında sınır yoktur. Bir kez daha söyleyelim. Bunların hiçbirinin gerçek anlamı yok. Bu özgürlük yolu üzerinde atılacak bir adım daha var. Yaratıcı ya da fatih bu akraba kafalar için son çaba, giriştikleri işlerden de kurtulmasını bilmektir. İster fetih, ister aşk, ister yaratım olsun, yapıtın da var olmayabileceğini kabul edecek dereceye gelmek, böylece her türlü bireysel yaşamın derin yararsızlığını sonuna kadar götürmek, tüketmektir.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 Sisyphos, ölümlülerin en bilgesi, en uyanığıydı. Başka bir söylentiye göre de haydutluğa eğilim gösteriyordu. Ben bunda çelişki görmüyorum. Ruhlar ülkesinin yararsız işçisi olmasına yol açan nedenler üzerinde kanılar ayrılıyor. İlkin tanrıları biraz hafife alması başına kakılıyor. Onların gizlerini açıya vurmuştu. Jüpiter, Asop'un kızı Ecine'yi kaçırır. Kızın babası bu kayboluşa şaşar. Sisyfos'a dert yanar. Bu kaçırmayı bilen Sisyfos, Korent kalesine su vermesi koşuluyla Asop'a bilgi vereceğini söyler. Suyun kutsanmasını tanrıların öfkesine ye tutar. Ruhlar ülkesinde bundan dolayı cezalandırılır. Homeros bize Sisyfos'un ölümü zincire vurduğunu da anlatır. Plüton ülkesini ıssız ve sessiz görmeye katlanamaz. Savaş tanrısını yollar. O da ölümü kendisini yenenin elinden kurtarır. Sisifos'un ölmek üzereyken akılsızca karısının aşkını denemek istediği de söylenir. Cesedini alanın ortasına atmasını ister. Sisifos kendini ruhlar ülkesinde bulur ve burada insan aşkına öylesine karşıt olan bu söz dinlemeye kızar. Karısını cezalandırmak üzere yeryüzüne dönmek için Plüton'dan izin alır. Ama bu, dünyanın yüzünü yeniden görünce, suyu ve güneşi, sıcak taşları ve denizi tadınca, ruhlar ülkesinin karanlığına dönmek istemez artık. Çağırmalar, öfkeler, gözdağları hepsi boşa gider. Daha birçok yıllar, körfezin eğrisi pırıl pırıl deniz ve yeryüzünün gülümsemeleri karşısında yaşar. Tanrıların bir karar vermesi gerekmektedir. Merkür gelip, pervasızın yakasına yapışır. Sevinçlerinden kopararak zorla ruhlar ülkesine götürür onu. Burada kayası hazırdır. Sisyphos'un uyumsuz kahraman olduğu önceden anlaşılmıştır. Tutkularıyla olduğu kadar sıkıntısıyla da uyumsuzdur. Tanrıları hor görüşü, ölüme kin duyması, yaşam tutkusu, bütün varlığı bitmeyecek bir şey için didindirten bu anlatılmaz işkenceye mal olur. Yeryüzünün tutkuları için ödenmesi gereken pahadır bu. Ruhlar ülkesindeki Sisyphos konusunda hiçbir şey söylenmez bize. Söylenenler imge gücümüzle canlandırılmak için yaratılmıştır. Burada yalnız kocaman taşı kaldırmak, yuvarlamak, yüz kez yeniden başlanan bir yokuşu tırmanmasına yardım etmek için gerilmiş bedenin bütün çabası görülür. Kırışmış yüz, taşa bastırılmış yanak, Balçık kaplı kitleyi yüklenen bir omzun, onu indiren bir ayağın desteği, kollarla yeniden toparlama, toprak dolu iki elin tümüyle insansal güveni görülür. Göksüz uzamda, derinlikten yoksun zamanla ölçüden bu uzun çabanın en sonunda amaca erilmiştir. Sisifos, o zaman taşın birkaç saniyede aşağı doğru inişine bakar. Yeniden tepelere doğru çıkarmak gerekecektir onu yine ovaya iner. Sisyfos bu dönüş, bu duruş sırasında ilgilendirir beni. Böylesine taşlarla baş başa didinen bir yüz, taşın kendisidir şimdiden. Bu adamın ağır ama eşit bir adımla sonunu göremeyeceği sıkıntıya doğru inişi gözlerimin önüne geliyor. Bu saat, bir soluk alışı andıran, tıpkı yıkımı gibi şaşmaz biçimde geri gelen bu saat, bilincin saatidir. Tepelerden ayrıldığı Yavaş yavaş tanrıların inlerine doğru gömüldüğü saniyelerin her birinde yazgının üstündedir. Kayasından daha güçlüdür. Bu söylen trajik ise kahraman bilinçli olduğu içindir. Gerçekten de her adımda başarma umuduyla desteklenseydi neden kederli olacaktı? Bugünün işçisi yaşamının bütün günlerinde aynı işlerde çalışır. Bu yazgı da uyumsuzlukta bundan aşağı kalmaz. Ama ancak... Bilinçli olduğu ender anlarda trajiktir. Sisyphos, tanrıların paryası, güçsüz ve ayaklanmış Sisyphos, düşkün durumunun bütün enginliğini bilir. İnişi sırasında bunu düşünür. Bunalımını oluşturan açık görüşlülük aynı zamanda yengisini de tüketir. Horgörünün aşamadığı yazgı yoktur. Kimi günlerde dönüş böyle acı içinde geçiyorsa sevinç içinde de geçebilir. Bu sözcük fazla değil. Yine Sisyphos'u kayasına dönerken getiriyorum gözlerimin önüne. Acı başlangıçtaydı. Yeryüzünün görüntüleri akla fazla takıldığı zaman, mutluluğun çağrısı fazla ağır bastığı zaman, insanın yüreğinde keder yükselir. Kayanın yengisidir bu. Kayanın ta kendisidir. Uçsuz bucaksız kederi taşınamayacak kadar ağırdır. Bunlar da bizim getsemani gecelerimizdir. Ama ezici gerçekler tanındılar mı yok olurlar. Böylece Boydipus da ilkin yazgıya bilmeden boyun eğer. Bildiği andan sonra tragediyası başlar. Ama aynı anda kör ve umutsuz durumunda kendisini dünyaya bağlayan tek bağın bir genç kızın eli olduğunu anlar. Ölçüsüz bir söz çınlar o zaman. Bunca acı deneyime karşın ilerlemiş yaşım ve ruh büyüklüğüm, her şeyin iyi olduğu yargısına götürüyor beni. Dostoyevski'nin Kriloğu gibi, Sopokles'in Odupius'u da uyumsuz yenginin formülünü verir böylece. İlk çağ bilgeliği çağdaş kahramanlıkla birleşir. Bir mutluluk kitabı yazma isteğine kapılmadıkça uyumsuzu bulamaz insan. Daha neler? Böylesine dar yollardan mı? Ama bir tek dünya var yalnızca. Mutluluk ve uyumsuz, Aynı yeryüzünün iki oğlu. Birbirlerinden ayrılamazlar. Yanlışlık, mutluluğun ille de uyumsuzun bulmuşundan doğduğunu söylemek olurdu. Uyumsuz duygusunun mutluluktan doğduğu da olur. Her şeyin iyi olduğu yargısına varıyorum, der o Bu söz kutsaldır. İnsanın vahşi ve sınırlı evreninde çınlar. Her şeyin tükenmediğini, tüketilmediğini öğretir. Bu dünyaya doyumsuzluğumuz ve yararsız acılardan hoşlanmamız yüzünden gelmiş bir tanrıyı kovar bu dünyadan. Yazgıyı bir insan iş yapar. İnsanlar arasında sonuçlandırılacak bir işe dönüştürür. Sisifos'un bütün sessiz sevinci buradadır. Yazgısı kendisindir. Kayası kendi nesnesidir. Aynı biçimde uyumsuz insan da sıkıntısı üzerinde gözleme başladığı zaman bütün kutları susturur. Birdenbire sessizliğine bırakılmış evrende, yeryüzünün binlerce hafif, hayran sesi yükselir. Bilinçsiz ve gizli seslenişler, bütün yüzlerin çağrıları, bunlar işin kaçınılmaz ters yüzü ve yenginin pahasıdır. Gölgesiz güneş yoktur ve geceyi tanımak gerektir. Uyumsuz insan evet der. Çabası hiç dinmeyecektir artık. Kişisel bir yazgı varsa, Üstün alın yazısı yoktur. Hiç değilse tek bir alın yazısı vardır. Onu da kaçınılmaz bulur ve küçümser. Gerisine gelince günlerini istediği gibi geçireceğini bilir. İnsanın kendi yaşamına yöneldiği bu yüce anda Sisyphos kayasına dönerken Kendisince yaratılan, belleğinin bakışı altında birleşen Hemen sonra da ölümüyle kapanan yazgısı olan Bu Bağsız Eylemler dizisini Seyreder. Böylece insansal olan her şeyin tümüyle insan kaynaklı olduğuna inandığını gösterir. Görmek isteyen ve karanlığın sonu olmadığını bilen kördür. Hep yürümektedir. Kaya yuvarlanır durur. Sisyphos'u dağın eteğinde bırakıyorum. Kişi yükünü eninde sonunda bulur. Ama Sisyphos tanrıları yassıyan ve kayaları kaldıran üstün sadıklığı öğretir. O da her şeyin iyi olduğu yargısına varır. Bundan böyle, efendisiz olan bu evren ona ne kısır görünür ne de değersiz. Bu taşın ufak parçalarının her biri, bu karanlık dağın her madensel parıltısı tek başına bir dünya oluşturur. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya yeter. Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerek. Kafka'nın eserlerinde Umut ve Uyumsuz Kafka'nın bütün sanatı okuru yeni baştan okumak zorunda bırakmaktır. Olayların sonuçlanmaları ya da sonuç yoklukları bir takım açıklamalar esinler. Ama bunlar açıkça belirlenmez. Geçerlik kazanabilmeleri için öykünün yeniden yeni bir açıdan okunması gerekir. Bazı bazı ikili yorum olanağı vardır. Bu da iki kez okumanın zorunluluğunu gösterir. Yazarın yapmak istediği de budur. Ama Kafka'da her şeyi ayrıntılarıyla yorumlamaya kalkmak da doğru olmaz. Bir simge her zaman genelde kalır. Çevirisi ne kadar açık ve kesin olursa olsun bir sanatçı orada ancak devinimini yerine koyabilir. Sözcüğü sözcüğüne çeviri olmaz. Öte yandan simgesel bir yapıtı anlamak kadar güç bir şey yoktur. Bir simge, kendisini kullananı her zaman aşar, belirttiğini sandığından daha fazlasını söylettirir ona. Bu bakımdan, onu kavramanın en sağlam yolu, onu zorlamamak, yapıtı önceden belirlenmiş bir anlayışla ele almak ve gizli akımlarını aramaktır. Özel olarak Kafka, söz konusu olunca, Yazarın oyununu benimsemek, drama, görünüşten, romana, biçimden girmek yerinde olur. İlk bakışta ve ilgisiz bir okur için inatçı, titrek kişileri hiçbir zaman açıkça belirtmedikleri sorunlar ardında sürükleyen kaygı verici servendir bunlar. Davada Josef K. sanıktır ama neyle suçlandırıldığını bilmez. Kendini savunmak ister, kuşkusuz ama niçin? bilmez. Avukatlar davasını zor bulurlar. Bu arada sevmeyi, beslenmeyi ya da gazetesini okumayı unutmaz. Sonra yargılanır. Ama mahkeme salonu pek loştur. Fazla bir şey anlamaz. Yalnız mahkum olduğunu kestirir ama nasıl bir cezaya çarptırılmıştır pek merak etmez. Bazı bazı bundan kuşkuya da düşer ve yaşamını sürdürür. Neden sonra güzel giymiş. İki kibar bey gelir. Kendilerini izlemesini söylerler. Büyük bir incelikle onu kentin dışında, umutsuz bir yere götürür, başını bir taşın üzerine yatırır ve onu boğazlarlar. Ölmeden önce, mahkum yalnızca bir köpek gibi der. En belirgin niteliği doğallık olan bir öyküde, simgeden söz etmenin güç olduğu görülüyor. Ama doğal, anlaşılması güç bir ulamdır. Olayın okura doğal göründüğü yapıtlar vardır. Ama kahramanın başına gelen doğal bulduğu yapıtlar da vardır. Bunlar daha enderdir. Orası doğru. Garip ama açık bir aykırılıkla kahramanın serüvenleri ne kadar olağanüstü olursa öykünün doğallığı da o kadar belirli olacaktır. Bir insan, yaşamının acayipliğiyle bu insanın bu yaşamı benimseişindeki sadelik arasında bulabileceğimiz uzaklıkla orantılıdır. Bu doğallık Kafka'nın doğallığı gibi görünüyor ve davanın ne söylemek istediği iyice seziliyor. İnsan durumunun bir görüntüsünden söz edildi. Hiç kuşkusuz ama bu aynı zamanda hem daha basit hem daha karışık. Romanın anlamının Kafka için daha özel ve daha kişisel olduğunu söylemek istiyorum. Bir dereceye kadar bizim içimizdekileri ortaya çıkarsa bile konuşan kendisidir. Yaşar, ve mahkumdur. Romanın ilk sayfalarında söyler bunu. Buna çare bulmaya çalışırsa da, hiçbir zaman şaşkınlığa kapılmadan çalışır. Bu şaşkınlık, yokluğuna ne kadar şaşsa, az olacaktır. Bir uyumsuz yapıtın ilk belirtileri, bu çelişkilerden anlaşılır. Düşünce, tinsel tragedyasını somuta yansıtır. Renklere, boşluğa belirtme gücünü, günlük devinimlere, ölümsüz hırsları dile getirme gücünü veren, Sürekli bir aykırılık yoluyla yapabilir ancak bunu. Aynı biçimde şatoda edim durumunda bir tanrı bilimdir belki. Ama her şeyden önce kurtuluşunu arayan bir ruhun bu dünyanın nesnelerinden büyük gizlerini, kadınlardan da içlerinde uyuyan bir tanrının belirtilerini isteyen bir adamın bireysel serüvenidir. Değişim de hiç kuşkusuz bir uyanıklık ahlakının korkunç görüntüler bütününü ortaya koyar. Ama insanın hayvanı, kolaylıkla kimliğine büründüğü hayvanı duyunca kapıldığı büyük şaşkınlığın da ürünüdür. Kafka'nın gizi bu temel bulanıklıktadır. Doğalla olağanüstü, bireyle evrensel trajikler, güncel arasındaki bu sürekli sallanışlar, yapıtının her yanında karşımıza çıkar. Ona hem sesini hem de anlamını verir. Uyumsuz yapıtı anlamak için, bu aykırılıkları sıralamak, bu çelişkiler üzerinde durmak gerekir. Gerçekten de, bir simge, iki düzlem, düşüncelerden ve duygulardan oluşmuş iki dünya, bir de ikisi arasında bir ilişkiler sözcüğü gerektirir. Düzenlenmesi en güç olan şey de bu sözlüktür. Ama ortaya çıkarılan iki dünyanın bilincine varmak, gizli ilişkilerinin yolunu tutmaktır. Kafka'da bu iki dünya, bir yandan günlük yaşamın, öte yandan doğaüstü kaygının dünyasıdır. Burada durum amacasına Nietzsche'nin şu sözü geliştirilir gibidir. Büyük sorunlar sokaktadır. İnsanın durumunda bu yazınların ortak otlağı bu. Hem sönmez bir büyüklük hem de temel bir uyumsuzluk vardır. İkisi üst üste gelir. Her ikisi de bir daha söyleyelim, Tinsel taşkınlıklarımızı bedenin geçici sevinçlerinden ayıran gülünç kopuşta belirir. Uyumsuz, bu bedenin ruhunun kendisini alabildiğine aşmasıdır. Bu uyumsuzluğu canlandırmak isteyen kişinin ona bir koşut karşıtlıklar dizgesi içinde can vermesi gerekir. Kafka, tragediyayı günceller, uyumsuzu mantıkla böyle belirtir. Bir oyuncu bir tragedya kişisini abartmaktan ne kadar geri durursa, ona verdiği güç o ölçüde büyük olur. Ölçülüyse uyandırdığı ürperti ölçüsüz olur. Bu konuda Yunan tragediyası çok şeyler öğretir bize. Bir tragedya yapıtında yazgı, mantığın ve doğalın yüzü altında her zaman daha iyi duyurur kendini. Oydipus'un yazgısı önceden haber verilmiştir. Doğaya aşam bir biçimde cinayet işleyeceği, ve anasının kocası olacağı önceden kararlaştırılmıştır. Dramın bütün çabası, sonuçlanmadan sonuçlamaya, kahramanın yıkımını tüketecek mantık düzenini göstermektir. Bu görülmedik yazgıyı bize bildirmek pek o kadar korkunç değildir. Çünkü gerçeğe benzemez. Ama bunun zorunluluğu bize günlük yaşayış çerçevesi, toplum, durum, aile coşkunluğu içinde tanıtlanmışsa, o zaman ürperti başlar. İnsanı sarsan ve ona olmaz böyle şey dedirten bu baş kaldırmada umutsuz bir kesinlik vardır. Böyle bir şeyin olma ihtimali. Yunan tragediyasının bir açıdan bütün gizi budur. Çünkü bir tanesi daha vardır ki ters bir yöntemle Kafka'yı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. İnsan yüreğinin yalnızca kendini ezeni yazgı diye gibi kötü bir eğilimi vardır. Ama mutluluk da kaçınılmaz olduğuna göre akılsal dayanaktan yoksundur. Yine de tanımazlıktan gelmediği zaman çağdaş insan onu kendi yapıtı gibi görür. Buna karşılık Yunan tragedyasının ayrıcalıklı yazgıları ve Akleus gibi en kötü serüvenler ortasında kendiliklerinden kurtulan söylence kahramanları üzerinde çok şey söylenebilir. Ne olursa olsun göz önünde tutulması gereken mantıksal ile günceli, trajikte birleştiren şu gizli el birliğidir. İşte bunun için dönüşümün kahramanı Samsa, bir gezgin satıcıdır. İşte bunun için kendisini pis bir böcek yapan görülmedik serüvende, canını sıkan tek şey, işine gidememesi yüzünden patronunun canı sıkılacaktır. Ayakları, boynuzları çıkar, bel kemiği eğrilir, Karnı ak ak beneklenir. Buna şaşmadığını söylemeyeceğim. Etki yitirilir o zaman ama ona hafif bir sıkıntı verir bu. Kafka'nın bütün sanatı bu küçük ayrımdadır. Temel yapıtı Şato'da günlük yaşamın ayrıntıları ağır basar. Yine de hiçbir şeyin bir sonuca varmadığı, her şeyin yeniden başladığı bu garip romanda belirtilen şey, kurtuluşunu arayan bir ruhun temel serüvenidir. Sorunun edime çevrilmesi, genelin ve özelin bir araya gelmesi, bunlar bütün büyük yaratıcılarda rastlanan küçük yapmacıklarda da görülür. Davada kahramanın adı Şimit ya da Franz Kafka olabilirdi ama Joseph Kader, Kafka değildir, yine de odur. Orta halli bir Avrupalıdır, herkes gibidir ama bu et denkleminin ikisini koyan öz olan Kader'da. Aynı biçimde Kafka uyumsuzu belirtmek istediği zaman tutarlılıktan yararlanır. Banyoda balık avlayan delinin öyküsünü biliriz. Akıl hastalarını iyi etmede kendine özgü düşünceleri olan bir hekim sormuş. Ya balık oltaya gelirse sert bir karşılık almış. Hadi oradan budala burası banyo. Barok türden bir fıkra bu ama uyumsuz etkinin bir mantık aşırılığına ne kadar bağlı olduğu burada elle tutulur biçimde kavranıyor. Kafka'nın dünyası anlatılmaz bir evrendir. İnsan burada hiçbir şey çıkmayacağını bile bile banyoda balık avlamak gibi işkenceli bir lükse sapar. Burada bir uyumsuz yapıtı ilkeleriyle tanıyorum. Örneğin, davanın bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Et galip çıkar. Hiçbir şey eksik değildir. Ne dile dökülmemiş başkaldırma, ne uyanık ve dilsiz umutsuzluk ne de romanın kişilerinin ölünceye kadar ciğerlerine çektikleri şu şaşırtıcı davranış özgürlüğü. Yine de göründüğü kadar kapalı değildir bu dünya. Kafka bu buruk evrene görünmedik bir biçimde umudu sokacaktır. Bu bakımdan dava ile şato aynı yönde gitmezler. Birbirlerini tamamlarlar. Birinden öbürüne doğru gerçekleştirdiğini görebileceğimiz belirsiz ilerleme... Kaçış alanında büyük bir fethi belirtir. Dava bir sorun ortaya koyar. Şato belirli bir ölçüde bunu çözer. Birincisi hemen hemen bilimsel bir yönteme göre ve sonuca bağlanmadan betimler. İkincisi belirli bir ölçüde açıklar. Dava tanıyı koyar. Şato bir iyileştirme tasarlar. Ama burada sunulan ilaç iyileştirmez. Yalnız hastalığı normal yaşama sokar. Onu benimsememize yardım eder. Bir anlamda Kigregart'ı düşünelim. Onu sevindirir. Arazi ölçücü K, kendisini kemiren kaygıdan başka bir kaygı tasarlayamaz. Kendisini çevreleyenler de burada acı çekme ayrıcalıklı bir yüze bürünüyormuşçasına bu boşluğa ve ada olmayan bu acıya vurulurlar. Bana ne kadar gereklisin der Frida K'ya. Seni tanıdığından beri sen yanımda olmadığın zaman ne kadar terk edilmiş buluyorum kendimi. Bize, bizi ezeni sevdirten ve çıkışı olmayan bir dünyada umudu doğuran bu yüce çare, her şeyi değiştiriveren bu beklenmedik sıçrama varlıkçı devinimdir. Şatonun da ta kendisidir. Gidişinde şato kadar sağlam yapıt çok azdır. K. Şatonun arazi ölçücülüğüne atanmıştır. Köye gelir. Ama köyde şatoyla bağıntı kurabilmek olanaksızdır. Yüzlerce sayfa boyunca K. yolunu bulmakta inat edecek, her şeyi deneyecek, kurnazlık edecek, hileli yollara sapacak, hiç küsmeyecek, şaşırtıcı bir inançla kendisine verilen işe başlamak isteyecektir. Her bölüm bir başarısızlıktır. Bir baştan başlamadır da. Mantık değildir bu. Azimliliktir. Bu inadın enginliği, Yapıtın trajikliğini oluşturur. K, şatoya telefon ettiği zaman duyduğu bulanık ve karışık sesler, belirsiz kahkahalar, uzak seslenişlerdir. Bu kadarı umudunu beslemesine yeter. Yaz göklerinde görünen kimi belirtiler ya da akşamın bizim için birer yaşama nedeni olan vaatleri gibi. Burada Kafka'ya özgü hüznün gizine ereriz. Aslında Prost'un yaptığında ya da platinos, Görünümünde de aynı şey duyulur. Yitik cennetlerin özlemi. Sabahları Barney bana şatoya gittiğini söylediği zaman çok hüzünleniyorum der Olga. Muhtemelen yararsız olan bu yol, bu muhtemelen yitirilmiş gün, bu muhtemelen boş umut. Muhtemelen Kafka bütün yapıtını bu ufacık ayrım üzerinde kurar. Ama hiçbir şey olmaz. Ölümsüzün araştırması büyük bir özenle araştırılır burada. Ve Kafka'nın kişileri, bu esinli otomatlar, oyalanmalarımızdan yoksun kalıp da tümden tanrısalın alçalışlarına bırakıldığımız zaman nasıl bir duruma düşeceğimizi gösterirler bize. Şato'da güncele boyun eğme bir ahlak olur. Kanın büyük umudu, şatonun kendisini benimsemesini sağlamaktır. Bunu tek başına başaramadığından, bütün çabası köyün bir yerlisi olarak, Herkesin kendisine duyduğu bu yabancı niteliğini yitirerek bu yüceliği hak etmeye yönelir. İstediği bir meslek, bir yuva, normal ve sağlam bir insan yaşayışıdır. Çılgınlıktan bıkmıştır artık. Aklı başında bir insan olmak ister. Kendisini köye yabancı kılan özel inençten kurtulmak ister. Bu bakımdan Frida öyküsü anlamlıdır. Chateau'nun görevlilerinden birini tanımış olan bu kadını sevgili olarak benimsemişse, geçmişi dolayısıyla benimsemiştir. Kendisini aşan bir şey çıkarır ondan. Aynı zamanda da kendisini her zaman için şatoya yaraşmaz kılan şeyin bilincindedir. Burada Kikregart'ın Regine Olsen'e beslediği garip aşkı düşünüyor insan. Bazı insanlarda kendilerini yitip bitiren ölümsüzlük ateşi, kendilerini çevreleyenlerin de yüreklerini yakmalarına yol açacak kadar büyüktür. Tanrı'nın olmayanı Tanrı'ya vermek olan ölümcül yanlışlık, Şato'nun bu öyküsünün de konusudur. Ama bu Kafka için bir yanlışlık değildir sanki. Bu bir öğreti ve bir sıçramadır. Tanrı'nın olmayan hiçbir şey yoktur. Ölçücünün Barney bacılara doğru gitmek için Frida'dan kopması daha da anlamlıdır. Çünkü Barney bailesi hem şatonun hem de köyün tümden yüz çevirdiği tek ailedir köyde. Büyük bacı Amelia şato görevlilerinden birinin kendisine yaptığı yüz kızartıcı önerileri geri çevirmiştir. Arkadan gelen ahlaka aykırı ilenc, bir daha dönmemesiye tanrının aşkını atmıştır onu. Tanrı için onurunu yitirmek, gücünden yoksun olmak, onun bağışlamasını hak edemeyecek bir duruma gelmektir. Varlıkçı felsefenin bir yönelimi görülüyor burada. Ahlaka karşı gerçek. Burada işler çok ötelere gider. Çünkü Kafka'nın kahramanının aldığı yol, Frida'dan Barneyt bacılara giden yol, inançlı aşktan uyumsuzun tanrılaştırılmasına giden yolun ta kendisidir. Burada da Kafka'nın düşüncesi Kigregard'la birleşir. Barneyt öyküsünün kitabın sonunda yer almasına şaşılacak bir şey yok. Ölçücünün Son çabası, Tanrı'yı kendisini yatsıyanın içinde bulmak, onu iyilik ve güzellik ulamlarımıza göre değil, ilgisizliğin, haksızlığın, kininin boş ve çirkin yüzleri ardında tanımaktır. Şatodan kendisini benimsemesini isteyen bu yabancı, yolculuğunun sonunda biraz daha yabancıdır. Öyle ya, bu kez kendi kendine sadakatsizlik gösterir. Hem de, yalnız çılgın umuduyla zengin olarak, Tanrı iyiliğinin çölüne girmeye çalışmak için ahlakı, mantığı ve düşüncenin gerçeklerini bırakır. Umut sözcüğü burada gülünç kaçmaz. Tam tersine, Kafka'nın anlattığı durum ne kadar trajikse bu umut da o kadar katı ve kışkırtıcı olur. Dava ne kadar uyumsuzsa şatonun ateşli sıçraması o kadar coşturucu ve dayanaksız olarak belirir. Ama burada varlıkçı düşüncenin Örneğin Kigregard'ın belirttiği biçimdeki aykırılığını arı olarak buluruz. Yeryüzü umudumu öldürmek gerekir. Gerçek umut bize ancak o zaman kurtarır. Şöyle çevirebiliriz bunu. Şatoyu yazmaya girişmek için davayı yazmış olmak gerektir. Gerçekten de Kafka'dan söz edenlerin çoğu onun yapıtını insana hiçbir dayanak bırakmayan umut kırıcı bir çığlık diye tanımlamışlardır. Ama bu yorum bir daha gözden geçirilmek ister. Umut var, umutçuk var. Henry Bordox'un iyimser yapıtı bana şaşırtıcı derecede cesaret kırıcı gibi gelir. Orada biraz güç benimser yürekler için hiçbir şeye izin yoktur çünkü. Buna karşılık Melrox'un düşüncesi her zaman gücümüzü arttırır. Ama iki durumda da ne aynı umut ne de aynı umutsuzluk söz konusudur. Yalnız şunu anlıyorum ki, Uyumsuz yapıtın kendisi de kişiyi benim sakınmak istediğim sadakatsizliğe götürebilir. Kısır bir durumun hiçbir yere ulaşmayan inelenmesinden, geçici olanın açık görüşlü bir övgüsünden başka bir şey olmayan yapıt, burada bir yanılsamalar beşiği olur. Açıklar, umuda bir biçim verir. Yaratıcı artık ondan ayrılamaz. Olması gereken trajik oyun değildir. Yazarın yaşamına bir anlam verir. Ne olursa olsun, Kafka'nın, Kigregard'ın ya da Chestov'un, kısaca varlıkçı romancılarla filozofların birbirine çok yakın esinlere bağlanan, tümüyle uyumsuza ve sonuçlarına yönelmiş yapıtlarının, işin sonunda bu uçsuz bucaksız umut çığlığıyla sonuçlanmaları tuhaf. Kendilerini yutan Tanrı'ya sarılırlar. Alçak gönüllülük yoluyla girer umut. Çünkü bu yaşamın uyumsuzluğu, doğaüstü gerçeğe biraz daha inandırır onları. Bu yaşamın yolu, Tanrı da sona eriyorsa bir çıkış noktası var demektir ve Kriegard'ın, Chestov'un, Kafka'nın kahramanlarının yollarını inelemelerindeki direnme, dayatma bu kesinliğin ateşlendirici gücünün eşsiz bir inancasıdır. Kafka tanrısından ahlaksal büyüklüğü, açıklığı, iyiliği, tutarlığı esirger ama onun kollarına daha iyi atılmak içindir bu. Uyumsuz tanınmış, benimsenmiştir. İnsan ona razı olur. Ama biliriz ki bu andan sonra uyumsuz yoktur artık. İnsan koşulunun sınırları içinde bu koşuldan sıyrılmayı sağlayan umuttan daha büyük umut mu var? Bir kez daha görüyorum. Varlıkçı düşünce yaygın kanının tersine ölçüsüz bir umutla ilkel hristiyanlık ve muştuyla eski dünyaya baş kaldırtmış olan umudun ta kendisiyle yorulmuştur. Ama her türlü varlıkçı düşüncenin özelliği olan bu sıçramada, bu dayatmada, yüzeyden yoksun bir tanrılığın bu adanmışlığında, kendi kendinden el çeken bir uyanıklığın izini görmemek elde mi? Bu uyanıklığın kurtulmak için el çeken gurur olması istenir. Bu el çekiş verimli olurmuş ama o başka, bu başka. Onun da her gurur gibi kısır olduğu söylenmekle, Uyanıklığın tinsel değeri küçültülemez benim için. Çünkü tanımı gereği gerçekte kısırdır. Bütün açıklıklar kısırdır. Her şeyin verildiği, hiçbir şeyin açıklanmadığı bir dünyada, bir değerin ya da bir metafiziğin verimliliği anlamdan yoksun bir kavramdır. Ne olursa olsun, Kafka'nın yapıtının hangi düşünce geleneğine bağlandığı görülüyor burada. Gerçekten de davadan şatoya götüren gidişi, sağlam bir gidiş olarak görmek akıllıca bir şey olmazdı. Joseph K ile ölçücü K Kafka'yı çeken iki ayrı kutuptan başka bir şey değildir. Onun gibi konuşacak, muhtemelen yapıtının uyumsuz olmadığını söyleyeceğim. Ama bu onun büyüklüğünü, evrenselliğini görmemizi önlemesin. Bu nitelikleri umuttan yıkılışa, umutsuz bilgelikten gönüllü körlüğe geçişi engin bir biçimde belirtebilmiş olmasından gelir. Yapıtı, insanlıktan kaçan, çelişkilerinde inanmanın, verimli umutsuzluklarında umut etmenin akılsal dayanaklarını bulan, tüyler ürpertici ölüm çıraklığını yaşam diye adlandıran insanın, duygulandırıcı yüzünü canlandırdığı ölçüde evrenseldir. Evrenseldir. Çünkü dinsel esinlidir. Bütün dinlerde olduğu gibi burada da kişi kendi yaşamının ağırlığından kurtulmuştur. Ama bunu bilsem bile, ona hayran olabilsem bile evrensel olanı değil, gerçek olanı aradığımı da biliyorum. İkisi bir noktada birleşmeyebilir. Gerçekten umut kırıcı düşüncenin karşıt ölçütlerle tanımlandığını ve trajik yapıtın her türlü gelecek umudu kovulunca mutlu bir insanın yaşamını betimleyen yapıt olabileceğini söylersem bu görüş daha iyi anlaşılacaktır. Yaşam ne kadar coşturucuysa onu yitirmek düşüncesi de o kadar uyumsuzdur. Belki de bu, Nietzsche'nin yapıtında duyulan şu çok güzel çoraklığın gizidir. Bu düşünce düzeyinde, Nietzsche, bir uyumsuz estetiğinden en aşırı sonuçları çıkarmış olan, tek sanatçı olarak görünüyor. Çünkü onun son bildirisi, kısır ve fatihsi bir uyanıklığa, her türlü doğaüstü avuntunun inatla yatsınmasına dayanır. Bununla birlikte, bu denemenin çerçevesi içinde, Kafka'nın yapıtının büyük önemini ortaya çıkarmak için yukarıda söylediklerimiz yeterdi. Burada insan düşüncesinin son sınırlarına getirildik. Sözcüye tam anlamı verilerek bu yapıtta her şeyin öze bağlandığı söylenebilir. Ne olursa olsun uyumsuz sorununu bütünüyle ortaya atar. O zaman bu sonuçlar başlangıçta söylediklerimizle bizim özle, şatonun gizli anlamı içinde geliştiği doğal sanatla, kanın Tutuklu ve gururlu araştırması, içinde yol aldığı günlük dekorla karşılaştırılırsa gerçek büyüklüğü anlaşılacaktır. Çünkü özlem insansalın damgasıysa belki de hiç kimse bu pişmanlık görüntülerine bu kadar et kemik, bu kadar derinlik verememiştir. Ama aynı zamanda uyumsuz yapıtın gerektirdiği ve belki burada bulunmayan eşsiz büyüklüğün ne olduğu da kavranacaktır. Sanatın özelliği, geneli özele, bir su damlasının geçici ölümsüzlüğünü ışıklarının oyunlarına bağlamaksa uyumsuza bağlı yazarın büyüklüğünü bu iki dünya arasına sokmayı başardığı uzaklaşmaya göre değerlendirmek daha doğru olur. Onun gizi en büyük oransızlıkları içinde birleştirdikleri noktanın tam yerini bulabilmiş olmasıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse insan ile insana aykırının bu geometrik yerini arı yürekler her yerde görebilir. Faust'la Don Quixote sanatın seçkin yaratımları ise bize yeryüzünün malı olan elleriyle gösterdikleri ölçüsüz büyüklükler nedeniyledir. Yine de eninde sonunda bir gün olur bu ellerin dokunabileceği gerçekleri düşünce yatsır. Bir an gelir yaratım artık trajik gibi görülmez. Yalnızca önemsenir. O zaman insan umutla uğraşır ama ona düşen bu değildir. Ona düşen kaçamağa sırt çevirmektir. Kafka'nın bütün evrene açtığı amansız davanın sonunda da bunu buluyorum. Kafka'nın inanılmaz kararı, köstebeklerin bile umut etmeye kalktıkları bu çirkin ve altüst edici dünyayı temize çıkarır.